ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان استقل حديث كتاب الله وخيرا الهدى هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قيمتي قردشيريم biliyorsunuz seçim dönemi münasebetiyle hakimiyetle alakalı konuları anlatmaya başlamıştık. Yaklaşık iki aya yakındır da hakimiyetle ilgili konuşuyoruz. Hakimiyetle alakalı oluşturulan şüphelerden bahsediyoruz. Bu hafta seçim haftası biliyorsunuz. Bugün biz burada Rabbimizi tanırken, tevhid'i öğrenirken, Kur'an'ı kendi aramızda müdarese ederken insanlar da dışarıda ilah seçiyorlar şu anda. Bizleri İslam'a hidayet eden Allah'ı tek bir Allah olarak tanıyıp tek bir Allah'a kulluk etmeyi bize müyesser kılan alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Evet. Ve ondan temennimizle nefes son nefesimizi alıncaya kadar hutbeyi hacede okuduğum ayet-i kerimede olduğu gibi canlarımızı İslam üzerine alsın. Son nefesimizi İslam üzere vermeyi nasip etsin. Bizi amellerine şirk bulaştırmayan, Allah'ın kendilerini emniyet ve hidayetle müjdelemiş olduğu salih kullarından eylesin. Allahumma amin. Tabii bu son haftaya girince kardeşler, Allah razı olsun Türkiye'deki birçok Müslümanın da katılımıyla e, bir çalışma yapıldı. E, bu çalışmanın sonuçlarıyla alakalı ben bugün biraz konuşacağım. Bu çalışma etrafında bazı işte hoca ünvanlı insanların veya işte prof ünvanlı insanların, siyasetçilerin söylediği bazı şeyler vardı. Onlarla alakalı inşallah konuşacağım. Ve hakimiyetle ilgili silsileyi de bitirmiş olacağım inşallah. Bu son şeyimiz olacak, son dersimiz olacak. Daha sonra tabi tevhid müdafası dersini ara vereceğiz. Çünkü Ramazan giriyor zaten. Bu son dersimiz. Yani bundan sonraki haftalarda tevhid müdafası olmayacak. Bayramdan sonraki ilk hafta. inşallah Allah azze ve celle izin verirse. Tekrardan pazar günü aynı saatte tevhid müdafası devam edeceğiz. Ee, Ramazan'da da hafta yani haftanın iki günü inşallah ben yine burada olacağım. Burada olduğum iki günde teravih arasında zaten sohbet olacak. Fakat sohbetimiz daha ziyade işte ahlak, teskiye, kalp inceliği gibi Ramazan'ın ruhuna uygun olan konularla alakalı olacak inşallah. Bayramdan sonra inşallah tekrardan Tevhid müdafaasına devam edeceğiz. Şimdi öncelikle ben birçok kardeş bu çalışmaya katılan, bu çalışmada görev alan, sorumluluk alan kardeşimizle dahil olmak üzere herkes kendi yaptığını biliyor. Yani genel olarak Türkiye'de ne olduğu, neler yapıldığı bunu bilmiyoruz. Ben istedim ki herkesin yapmış olduğu bu ortak çalışmayı bütün Müslümanlarla paylaşayım. Biz neler yaptık bunun karşılığında bize geri dönüş olaraktan neler oldu İnşallah biraz bunlardan bahsedeceğim Öncelikle kardeşler e, Türkiye'de insanların en fazla görebilecekleri yerlerde e, işte metrolar otobüs durakları belli başlı insanların çok fazla kullandığı yerlere 47 bin adet afiş asıldı bu 47 bin adet afişin içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kanunlarıyla Allah Azze ve Celle'nin kanunlarının karşılaştırıldığı ve insanların Allah'a hakimiyete davet edildiği afişlerdi bunlar. İkinci olarak, 320 bin adet cep boy, stiker, işte Türkiye'nin birçok yerine evlere, iş yerlerine vesaire, yanlarına yapıştırıldı bunlar. Bunlar da genel itibariyle insanlara Allah'ın tek hakim ve yönetici olduğunu hatırlatan şeylerdi. Hakimiyet Tevhid'in hatırlatıldığı 950 bin adet broşür basıldı. Yani 1 milyona yakın broşür basıldı. Ve Allah'a hamdolsun, bunların çok büyük bir çoğunluğu çok azı müstesna Türkiye'de dağıtıldı. Ee, hakimiyetle alakalı özel olaraktan bir dergi sayısı basıldı. Yani bu ayın dergi sayısını hakimiyete özel bir sayı olarak bastık. 5000 adet basıldı. Konya polisinin el koyduklarını saymazsak eğer 5000 adet dergi basılmış oldu ve hakimiyet tevhidine vurgu yapan Türkiye'nin farklı yerlerine bin adet mühür vuruldu. Yani insanlara Allah'ın yönetici olduğunu hatırlatan. Bu nerelerde oldu bunlar? Türkiye'nin 32 ilinde 10 tanesinde aktif olaraktan kalan 22 tanesinde de orta seviyeli çalışma diyebileceğimiz bir çalışmayla Türkiye'nin 32 ayrı ilinde bu çalışma yapıldı. Bu çalışma iştirak eden, gecesini gündüzünü bu işe katan bütün kardeşlerden Allah razı olsun. Onların insanların hidayetinde pay sahibi olan insanlardan eylesin. Bununla beraber yani dış dünyada bunlar yapılırken Sanal ortamda da bir takım çalışmalar yapıldı kardeşler. Bunlardan birincisi, bu saymış olduğum içeriklerin hepsi Türkiye'de 5 milyon insana email olarak gönderildi. Yani bu şeylerin hatırlatıldığı, işte hakimiyet tevhidinin hatırlatıldığı broşürler ve içerikleri 5 milyon insana email olarak gönderildi. Türkiye'nin 20 ilinde her birinde 50 bin kişiye toplamda 1 milyon insana kısa mesaj gönderildi. Onlara yine hakimiyetin hatırlatıldığı kısa mesajlar e, atıldı. Zaten bu. Panik yapanların çoğu da işte siyasilere gidince bu mesajlar, onlar birilerinin kulağını çekmişler, kulağını çektikleri bölgesel de Müslümanlara yüklenmişler, genelde bu şekilde olmuş. Ee, Twitter üzerinde yapılan beş günlük çalışma boyunca bu mesele üç gün Türkiye'nin gündemine girmiş, toplamda 783 dakika, yani 13 buçuk saatle 14 saat arası Türkiye'de en fazla konuşulan mesele oy verme, rabbine şirk koşma konusu olmuş. İnsanlar bu konu etrafında bilgilenmişler. Ayrıca bu içerikteki videolar YouTube üzerinden verilen bir reklamla yaklaşık sabah öyleydi. Şu an neye ulaştı bilmiyorum. 70 bin ayrı insana bunlar ulaştırılmış. Şimdi tabii bunlar kardeşler. Ee, bu zikretmiş olduklarımız burada. Ee, bunlar birçok kardeşin dediğim gibi ortak çabasıyla olan şeyler, işte emek ortaklığıyla gerçekleşen şeyler. Sadece Allah Müslümanlara yönlendirmeyi nasip etti, ama çoğu kardeşimiz bu yönlendirme kadar emek sahibidir bu işin içerisinde. Bunlar olan şeyler. Peki biz bunu yaparken, yani işte niye bunu yaptık, onu biraz sonra anlatacağım. Karşımızdaki insanlar ne yaptılar Müslümanlara yönelik? Yaklaşık olarak Türkiye genelinde 100 gözaltı vakası oldu. Yani polis, hatta işte bir yerde polis millete Allah işin gidin, bu işi bırakın da biz de evimize gidip uyalım diye biz yaptık onlar bizi toplamaya çalıştılar vesaire yaklaşık 100 gözaltı vakası oldu toplamda Türkiye'nin genelinde. Tabii bunun yanında çalışma öncesinde polisten tehdit tehdit içerikli şeyler oldu. Geçen dersimizde zaten bunu anlatmıştım. Demiştim ki size biz demokrasi bir yalandır. İnsanların içine çekildiği bir oyundur dediğimizde birileri bize diyorlar ki bunlar hangi dünyada yaşıyorlar? Yani demokrasi bugün dünyanın hakikatidir. Hiç kimse demokrasiyi inkar edemez diyorlar. Fakat siz onların ilah kabul etmiş olduğu, put kabul etmiş olduğu şeylerine dokunduğunuz zaman size demokrasi denen şeyin hikaye olduğunu zaten gösteriyorlar, tehdit ediyorlar, engellemeye çalışıyorlar. Oysa kardeşler, demokrasinin en temel ayaklarından biri nedir? Onların iddia ettiğine göre fikir hürriyetidir. Ben hiç kimseye cebir ve şiddet uygulamadan istediğim fikri anlatabilirim. Yeter ki karşımdakinin kafasına silah dayamayayım, ona kendi fikirlerimi propaganda yapayım, anlatayım. Ama Allah'a küfrettiğinizde hiçbir yaptırımı olmamasına rağmen Atatürk'e işte onların hakaret dediği bir şey söylediğinizde bunun kanunla cezası cezası var. Veya Cumhurbaşkanına mesela hakaret ettiğinizde belki haberlerde görüyorsunuz. İşte birçok eee efendim gazeteci veya işte medya medyayla ilgilenen insan ya tazminat cezasına e, uğruyorlar veyahut gözaltına alınıp hapis cezası alanlar da oluyor. Ama her tarafta alemlerin Rabbi olan Allah'a söven, küfreden insanlar var. Biz daha henüz bunlardan kimsenin cezalandırıldığı, cezalandırıldığını görmedik. Yani anlatmak istediğim şey şudur. E, bu insanlar her ne kadar işte bizi demokrasiye davet etseler de, demokraside hepinize fikir hürriyeti var deseler de bunun vakada açıkçası bir hakikati yoktur. Zaten yaşanan olaylar da bunu en güzel şekilde gösteriyor. Tabii bununla beraber kardeşler Konya'da tevhid dergisi basıldı. Tabi, sebebini anlatacağım. Çünkü Konya'daki sihirbaz, Diyanet Müftüsü, Müslümanlar aleyhine konuşunca e, Konya'daki tevhid dergisi basıldı. Oradaki dergilere el konuldu. Üç kardeşimiz gözaltına alındı. Orada Türkiye'nin farklı yerlerinde on tane kardeşimize adli para cezası kesilmiş. Gerekçe de şu, kabahatler kanununu ihl ihlal ettiğimizden dolayı. Yani en büyük kabahati siz işliyorsunuz. Allah'a şirk koşuyorsunuz. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın size kestiği cezayı dert etmiyorsunuz, düşünmüyorsunuz da. Bizim kardeşlerimiz sizi tevhide davet etmişler. Bunu kabayetler kanununu işte ihlal eden bir madde olarak mı düşünüyorsunuz? Emin olun biz 100 milyon, 110 milyon veririz. Bizim için sorun değil. 200 milyon, 200, 800 milyon veririz. Canını Allah'a satmış adamlar 200 milyon ceza mı vermeyecekler yani? Allah Allah yani Allah için söylüyorum inşallah veririz. Zaten HDP'nin Müslümanlara tehdit ettiği, PKK'nin bizleri isimlerimizle, resimlerimizle afiş ettiği bir zamanda bu, çalış, bu tehdidi göze alıp dışarıya çıkan adamlar zaten kendi canlarından geçmiş adamlardır. Allah'ın izniyle 200 TL'yi de verirler. Mesele bu değil. Ama bizim sizi korkuttuğumuz şeyin bir bedeli yok. Yani biz size diyoruz ki şirk koşan insanlara Allah cenneti haram kılmıştır. İnnehu men yuşrik billahi fakat harramallahu aleyhil cenne Kim Allah'a şirk koşarsa Allah ona cenneti haram kılmıştır. Cennet yüzü görmeyecektir. Onların varacağı yer ateştir ve o ateş için o gün hiç kimse kimseye fayda sağlayamayacaktır. Allah Azze ve Celle diyor ki o gün ne bir dost, ne bir yardımcı, ne bir fidye, ne de bir şefaatçi. Biz aldığımız cezaya 208 TL öderiz, fidye olaraktan kendimizi kurtarırız. Peki siz Allah'ın size kestiği cezadan hangi fidyeyle kurtulacaksınız? Allah'ın kestiği cezadan kurtuluş yoktur. En sorun olanı da yani bizi üzen inşallah sizden de dua talep edeceğim. Van'da bu çalışmayı yapan kardeşlere, işte PKK'nin oradaki gençlik kolları müdahale ediyorlar. Arada çıkan arbedede de müdahale eden kişi. işte yaralanıyor bıçakla yaralanıyor. E ve bu kendisine müdahale olunan ve kendini müdafaa eden arkadaşımız da şu anda tutuklu bulunuyor Van'da. O kardeşimiz için de dua edersiniz inşallah. Allah azze ve celle ona orayı genişlesin bir an önce oradan bu kardeşimizi çıkarmış olsun inşallah. Evet. Peki kardeşler biz e, bu çalışmayı yaparken geçen e, şeyimizde de anlattım, geçen dersimizde de anlattım. Yine kısaca değineyim. Biz bununla neyi hedefledik? Yani şimdi şöyle bir yanlış anlaşılma var ise eğer hani bu adamlar Türkiye'de insanlara oy vermenin hükmünü anlatmaya çalışıyorlar. Oy vermek şirktir diyorlar. Hatta bazıları şöyle düşünmüş. Yani zaten bu toplumu Müslüman kabul etmiyorsunuz. Bu insanlar oy vermese ne olacak sizin gözünüzde? Tabii bizim gayemiz kardeşler insanlara oy vermenin hükmünü anlatmak değildi. Bizim gayemiz yoğunluklu bir şekilde çalışma yapıp bu seçim dönemlerinde seçimle ilgili bir konuyu Türkiye'nin gündemine taşımaktı ve buna ulaştığımıza da inanıyoruz inşallah. Biraz sonra anlatacağım zaten neler olduğu geri dönüşüm olaraktan. Bizim gayemiz tevhidi Türkiye'nin gündemine getirmek. Burada istediğimiz şey ne peki kardeşler? İnsanların araştırması. Çünkü ben derslerde sürekli size bir şey söylüyorum. Diyorum ki bu insanlar dinlerinin asıllarında cahil bırakmışlar, bırakılmışlar. Bu insanlar cahildir diyen insanlar yanlış bir şey söylemiyorlar. Bu insanlar cahildir. Bu insanlar aldatılmıştır diyenler yanlış bir şey söylemiyorlar. Bu insanlar 90 senedir aldatılıyorlar. Doğrudur. Yanlış olan kısmı nedir? Bunların cehaletleri ve bunların aldanmışlıkları bunlar hakkında özür değildir. Sadece insanların yanlış yaptığı ve bunları kandırmış olduğu konu burasıdır. Çünkü tevhidin asıllarında cehalet özür olmaz. Birileri seni kandırsa bile senin kendini araştırıp doğruya ulaşman gerekir. Doğal olarak da bizim istediğimiz bu insanların bunun dışında bir şeyler söyleyenler de var. Hani nasıl ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tevhidi dillendirdiği zaman insanlar peygamberin mesajından ziyade bir adam çıkmış Yeni yeni şeyler söylüyor, bizim atalarımızın aptal olduğunu söylüyor, bizim ilahlarımızın batıl olduğunu söylüyor. Şimdi onlar yıllarca tazim etmiş oldukları şeyin zıddına bir şey duydukları zaman acaba bu adam ne diyor demeye başladılar. Bizim de burada gayemiz sizin yıllardır duyduğunuz doğru kabul ettiğiniz ve artık kanıksamış olduğunuz demokrasi Allah'ın dinine göre şirktir ve bu İslam dışında başka bir dindir. Bununla muamele edenler, Hristiyanlıkla Yahudilikle muamele eden insanlar gibidir. İnsanlara sadece bunu gösterecek ve araştırmalarını sağlamak için bu çalışmayı yaptık. Tabi, dediğim gibi asıl gaye tevhidin bazı meselelerini Türkiye'nin gündemine taşımaktı. Peki bu oldu mu? Şöyle oldu: Türkiye'de altı tane haber kaynağı, yani işte ulusal anlamda haber kaynağı olan başka haber sitelerinin veya gazetelerin kendilerinden haber almış olduğu altı ayrı kaynak. Aynen bu başlıkla bunu haberleştirdi. Yani oy verme Rabbin'e şirk koşma veya oy verme yaratıcına şirk koşma diyerekten bunu başlıklaştırdı ve onlardan da 300'e 300'e yakın haber kaynağı onlardan alıp bunu haber haline getirdiler. Yani kendileri işte Ada Pazarında ilginç afişler, Bursa'da ilginç afişler, Ankara'da ilginç afişler gibi bu şeyi 300'e yakın şey bunu haberleştirmiş oldu. Biz para vermiş olsaydık bütün servetimizi toplayıp bu kadar reklam vermek isteseydik kardeşler. Bu kadar reklam veremezdik. Zaten şu yapmış olduğumuz çalışmanın bütçesi toplam 119 milyar. Yani bütün bu yapılan çalışmanın toplanan bütçe hepsi 119 milyarlık bir bütçe. Yani şimdiki yeni parayla 119 milyon e, diyelim bir bütçe. Biz bunların hepsine reklam vermek isteseydik belki trilyona ulaşırdı. Alın, İşte oy verme yaratıcına şık koşma diye bir reklam vermek istiyoruz deseydik. Mesela biz birkaç tane ulusal reklam şeyini düşündük kardeşlerim. Çok basit şeyler, çok basit saniyelerle. Çok büyük paralar. Yani öyle altından kalkılabilecek şeyler değil. Ama Allah Azze ve Celle bunların eliyle, Allah'a hamdolsun, aldı bu şeyi bizim yaptığımızı. Biz üç hedeflemişsek bunlar bunu 30'a 40'a ulaştırdılar. Daha fazla insana ulaşmasına vesile oldular. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Nasıl ki Mekkeli müşrikler peygamberimizi kınıyacağız diye peygamberimizin davetini insanlara yayıyorlardı. Peygamberi eleştirirken, insanlar onu ve davetini duymuş oluyorlardı. Hâkeza bunlar da Seleflerini takip ederken aynı şeyi yaptılar. Müslümanları eleştirelim derken Maalesef bu davetin duyulmasına vesile oldular. Onlar açısından diyorum maalesef tabi. Tabi kardeşler bu işin bir boyutu. Yani medya boyutu. Bununla beraber Türkiye'de ciddi anlamda takipçisi olan insanların işte ağzının içine baktığı, hesaplarını kontrol ettiği adamlar Sözde Müslümanları eleştirmek adına bu şeyi gündeme getirdiler. Bunlardan bir tanesi Konya İl Müftüsü, zaten biraz sonra anlatacağım e, Hoca Efendi'nin güzellemelerini inşallah. Birisi Konya İl Müftüsü, ikincisi Melih Gökçek. yani Ankara e, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek. Mesela biz örnek veriyorum diyelim ki Twitter'da bir şeyi aynı anda 830 bin insana ulaştırmışız, Melih Gökçek bir saniyede 2 milyon 600 bin insana ulaştırmış. Yani hani. <gülüyor> Para verseydik belki birilerine bizim bu şeyimizi insanlara ulaştırın deseydik bu kadarını muhtemelen elde edemezdik. Ama Allah Azze ve Celle onu da bize musakhar kıldı. Tabi gerekçesini anlatacağım biraz sonra ne söyledi ben onun gerekçesini söyleyeceğim inşallah size kardeşlerim. Bununla beraber işte yine bir profesör Konya'dan Selçuklu Üniversitesinden bir profesör bu konuyla ilgili konuşmuş. Tabi ben size söylediklerini okuduğumda diyeceksiniz bu herhalde üniversitenin çaycısıdır. Yani mikrofonu üniversitenin çaycısına tutmuşlar ki. Yani bizim burada iki aydır Kur'an'ın hepsinden anlatmış olduğumuz bir meseleyi adamın hangi cümlelerle özetlediğini e, birazdan okuyacağım size inşallah. Muhtemelen diyeceksiniz burada bir yanlışlık var. Üniversite'nin çaycısına sormuş olmaları lazım bu soruyu. Çünkü bir çaycı dahi geleneksel dine sahip olan bir çaycı dahi bundan daha fazla argümanla cevap verebilirdi. Yani şer'i biyazı deliller zikredip buna cevap verebilirdi Allah'ın izniyle. E, bunun dışında kardeşlerim bu birinci amacımızdı. Yani bu meseleyi Türkiye'nin gündemine taşımak ve bunun için bir çalışma yapmakta. Allah'ın izniyle biz bunu başardığımıza ve Allah'ın da bize buna müyesser kıldığına inanıyoruz. İkinci amacımız ise kardeşlerim şuydu. Şimdi biliyorsunuz biz bir ümmetiz, İslam ümmetiyiz. Ve İslam ümmeti olarak İslam'a hizmet ederken farklı farklı alanlarda farklı farklı mıntıkalarda farklı cemaatler içerisinde İslam'a hizmet ediyoruz. Olması gereken şudur. Hiçbir zaman cemaat kimliğinin İslam ümmeti olma kimliğinin önüne geçmemesidir. Yani olması gereken normalde budur. Çünkü bizim ümmet olarak kardeş olmamız Allah tarafından olmuştur. Allah Azze ve Celle bizi birbirimize kardeş kılmıştır. Bizim cemaat olarak bir araya gelmemiz, cemaat olarak kardeş olmamız bu, bu bizim kendi çabamızla olan bir şeydir. Ve insan küçük nimete yapışıp büyük nimeti görmemezlikten gelmez. Yani böyle yaptığı takdirde insan büyük nimete ankörlük etmiş olur. Bizim için her zaman önem önemli olan bizim Adem Aleyhisselam'dan beri devam eden o büyük ümmete müntesip oluşumuzdur. Allah da Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin peygamberlerin isimlerini zikrettikten sonra iki ayrı yerde diyor ki: "Ve inne hazihi ummetukum ummeten vahide ve ene rabbukum feabudun ve ene rabbukum fettequn." İşte bu sizin tek bir ümmetinizdir. Yani siz sadece Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem tabi olan insanlar değilsiniz. Adem Aleyhisselam'dan bu yana Kur'an-ı Kerim'de saydığım bütün peygamberler siz hepiniz tek bir ümmetsiniz. Peki ya Rabbi bu ümmeti bir araya getiren şey nedir? Ve ana rabbukum fa'budun. Sizin Rabbiniz benim. Sadece bana ibadet edin. Yani sizi bir araya getiren şey tevhid'tir. Doğal olarak tevhid konusunda bizimle kardeş olan herkes, Allah'a şirk koşmayan herkes, müşriklere karşı alınması gereken tavrı alan herkes dinde bizim kardeşlerimizdirler ve biz bunlarla çatı olarak İslam ümmetini temsil ediyoruz. Fakat maalesef bazen şeytandan bazen kendi nefislerimizin acizliğinden dolayı cemaat kimliğimiz ümmet kimliğimizin önüne geçiyor. Şimdi burada Müslümanları bilinçlendirmek ve Müslümanları bir araya getirmek adına iki iki şekil çalışma var. Biz bunlardan ikincisini tercih ediyoruz. Niye tercih ettiğimizi de anlatacağım inşallah. Birincisi şu. Sürekli insanları bir araya toplayıp işte Müslümanlar vahdet olmalı, Müslümanlar vahdet olmalı, Müslümanlar vahdet olmalı. Şimdi her kesimden insan bunu söylüyor ama ortada bir icraat yok. Yani konferans düzenlemekle işte la sunniya, la şe'iyye, vahda vahda islamiye diye bağırmakla ne şi'ilik ne sünnilik tek İslam ümmeti, tek İslam ümmeti diye bağırmakla bu olmaz. Yani konuşaraktan çünkü bazı şeyler olmaz. Ne yapmak lazım? İslam ümmetinin evvela ortak projelerde bir araya gelebilmesi lazım. Yani Hayatın en küçük meselesinde bile bir araya gelemeyen insanların hayatın en büyük meselesinde bir araya gelip yeryüzünde birlik halinde mücadele etmeleri düşünülebilir mi? Yani mesela beraber çay dağıtamayan adamlarla beraber bütün dünyaya karşı cihad etmek cihad etme teklifinde bulunuyorsunuz. Bu sözde güzeldir, kulaga da hoş gelir. Fakat vaka bunun bir karşılığı yoktur. Sadece ümmetin emeklerini boşa götürür. Bizim burada istediğimiz şey. Türkiye'nin farklı yerlerinde, farklı alanlarda İslam'a hizmet eden, bahsetmiş olduğum özelliklere sahip olan Müslümanları bir çalışma etrafında kalplerini bir araya kenetlemek, ortak bir şeyler yapmak ve biz gücümüzü birleştirip ortak bir çalışma yaptığımızda nasıl büyük şeyler yapabiliyormuşuz? nasıl insanların dikkatini çekebiliyormuşuz? bunun da aynı şekilde anlaşılmasını sağlamak ve ben inanıyorum ki İnşallah bu da Müslümanlar tarafından anlaşılmıştır. Ve inşallah Allah nasip ederse bu çalışmalar devam edecek. Yani farklı münasebetlerle aynı şekilde tevhidi Türkiye'nin gündemine getirebilmek için kardeşlerimizle de yardımlaşarak aynı şekilde Allah onlardan da razı olsun. İnşallah bu çalışmayı hep beraber devam ettireceğiz. İkinci şeyimiz de buydu. İkinci gayemiz de buydu kardeşlerim. İnşallah Rabbim bizi buna muvaffak kılmıştır. Allahu amin. Şimdi tabii biz bu çalışmayı yaptığımızda kardeşlerim biraz önce dediğim gibi farklı farklı yerlerden farklı farklı sesler çıktı ee, işte kendilerine mikrofon uzatılıp efendim birileri oy verme rabbine şirk koşma veya yaratıcına şirk koşma diyorlar siz bu konu hakkında ne dersiniz diyorlar bir tane işte Konya'dan bir profesöre şey uzatılıyor ee, aynen okuyorum kardeşler yani hani anlatsam belki derseniz yok ya hoca abartıyor ama inşallah okuyacağım siz dediğini bunlar olsa olsa fitne grupları olabilir. Bunlar Müslümanları toplumdan dışlamak isteyen hainlerin, gafillerin aleti oluyorlar. Meydanı onlara bırakıyorlar. Müslümanlara oy kullan, kullan Müslümanlar oy kullanmayıp toplumdan uzaklaşacak olursa kimlerin bu topluma el koyacağını düşünemiyorlar. Bu kadar onları saf görüyorum, oyuna gelmiş olarak görüyorum, fitneye vesile olmuş insanlar olarak görüyorum. Oy kullananlara müşrik dedikleri için aslında kendileri müşrik oluyorlar. Fıka dikkat edin kardeşlerim. Oy kullananlara müşrik dedikleri için aslında kendileri müşrik oluyorlar. Oy kullanınca o ilkeleri onaylamış olmuyorum. Gazbedilmiş haklarımı almış oluyorum. Bu hakları almak için de şu anda en makul yol bu olduğu için bu yolu bu yola başvuruyorum demiş. Şimdi bu kendisine işte Konya'da yapılan çalışma ile alakalı soru sorulduğunda şahsın vermiş olduğu cevap. Şimdi bakın kardeşlerim. Bir insan Allah'ın dini hakkında konuşuyorsa söylediği sözleri ve görüşlerini Allah'ın dininden ayetlerle veya resulünün beyanından sünnetle desteklemesi gerekir. Çünkü sen kendi atanın ortaya koyduğu bir ideolojiyi şerh etmiyorsun. Veya sen babandan, anandan gördüğün bir törf, bir töreyi, bir örfü şerh etmiyorsun. Sen alemlerin Rabbi olan Allah'ın dininden bir şey anlatıyorsun ve sana toplumda din adına konuşma yetkisi verilmiş. Tabii bu da tagutlar tarafından verilmiş. Sen prof unvanı almışsın. İnsanlara İslam hukukundan bahsediyorsun. Sana hocam şununla taharet alabilir miyiz dediğimde 10 tane delille bu meseleyi anlatıyorsun. Sana hocam namazda başımız sağa döndüğü zaman namazımız bozulur mu dediğimde 10 tane delil söylüyorsun. 5 tane alim görüşü söylüyorsun. Fıkıh kitaplarından nakiller yapıyorsun. En basit meselede 4-5 sayfa makale makale yazıyorsun. Sana oy kullanmanın hükmü nedir? İnsanların biri buna şirk diyorlar dediğim zaman da ancak üniversitenin tercisini söyleyebileceği bu cümleleri söylüyorsun. Sen hiç Allah'tan korkmuyor musun? Yani sen demiyor musun bu adamlar hiçbir şey olmasa yani burada yapılan dersler veya bu konu hakkında anlatılanlar bir yana, sağa sola yapıştırılan afişlerin her birinde bilen neredeyse bir veya iki tane ayet-i kerime var. Yani en azından bu ayet-i kerimeler niye yanlış anlaşılmış? en azından onları izah edebilirsin insanlara. Fakat dediğim gibi kardeşlerim, çok basit meselelerde saatlerce ders yapan insanlar, geçen ders de örnek vermiştim hatırlarsanız. Adam işte hayızlı kadın namaz kılar mı? Fıkhi bir mesele için etrafında oturuyor, saatlerce 3-5 tane de kendi gibi akademisyenin etrafını alıyor, konuşuyor. Ama kendisine milyarlarca insanı ilgilendiren ve birilerinin buna şirk demiş olduğu bir mesele hatırlatıldığında adam bunu fıkra ile izah ediyor. Yani işte Maide 44 ayetine göre oy kullanmak şirktir. Adam bir gün, bir gün temel diyor, ringe çıkmış. Başlıyor şey anlatmaya, hikaye anlatmaya. Ve bütün cevabı da bu hikaye etrafında şey yapıyor. Bu hikaye etrafında dönüyor bütün cevapta. Bu neyi gösterir kardeşlerim? Bu, bu insanların tevhidin asıllarına taalluq eden mes'eleleri insanların gözlerinden kaçırabilmek için Firaun dönemindeki sihirbazların yaptıkları ayak oyunları gibi ayak oyunları yaptıklarını gösterir. Çünkü ya bir insan dinde cahildir delille konuşmaz, ya da dinde cahil değildir, dini çok iyi biliyordur, delil söylemez. Anlarsın ki bu adam delillerin gündeme gelmesini, konunun deliller etrafında konuşulmasını istemiyor. Ondan dolayı burada tabii çok ilginç bir şey daha var. Bunlar diyor, bunlar kullanılıyorlar. Kimler tarafından kullanılıyorlar? Peki şimdi. 6-7 tane farklı kişinin görüşünü burada söyleyeceğim. Bunların hepsinin ortak yönü bu kardeşlerim. Bunlar kullanılıyorlar. Bunlar kullanılıyorlar. Peki kim tarafından kullanılıyorlar bunlar? Birilerine göre yani işi o kadar ileri boyuta götüren bir ekip var ki birazdan anlatacağım zaten. HDP tarafından kullanıldığımızı söylüyor. HDP tarafından kullanıldığımızı söylüyor. Yani HDP bizi öldürmek için etrafımızda sürekli adam dolaştırıyor. Ama öbür taraftan biz HDP ile masaya oturup bilmem hangi neydi belirsiz 3 bin bin tane oyu olan partinin oylarını kısmak için HDP ile masaya oturup HDP ile anlaşmış olacağız. Birine göre paralel bizi kullanıyor, paralel yapı bizi kullanıyor, bir başkasına göre Amerika bizi kullanıyor. Artık nasıl oluyorsa onu da bilmiyoruz. Birilerine göre bizi kullanıyorlar. Ama kimse şunu düşünmüyor. Var olan dünya düzeninde. İkinci bir alternatif yok demek için insanların gözüne gözüne sokulan demokrasiyle biz bununla amel ederken acaba biz dünya düzeni tarafından kullanılıyor olmayalım. Yani işin bu tarafını düşünmüyorlar. Çünkü hepsinin ortak söylemiş olduğu bir şey var kardeşlerim. Bugün Müslümanların gasp edilmiş haklarını geri alabilmek için bu yoldan başka bir yol yoktur. Kim dedi peki bu yoldan başka bir yol yoktur? Acaba birileri sizin bu yoldan başka bir yol yoktur. Davet yoktur, cihat yoktur, tebliğ yoktur, hicret yoktur. Sizin bu kanıya varabilmeniz için demokrasiyi bu kadar gündemleştiriyor olabilirler mi? Veya siz demokrasiyle muamele ederken farkında olmadan Allah'ın Müslümanlar için belirlediği farklı alternatifleri hayatınızdan çıkarıyor olabilir misiniz? Dünyanın büyük güçleri tarafından onların ifadesiyle söylüyorum. Asıl kullanılanlar siz olabilir misiniz diye. Veya niye dünyadaki sizin de müstekbir dediğiniz sizin de işte efendim, e, tagut demiş olduğunuz yapılar. Sizin gibi insanlarla uğraşmıyorlar. Sizin önünüzde yolları açıyorlar. Sizin hükümete gelmenizi, partiler kurmanızı sağlıyorlar da. Dünyanın farklı yerlerinde farklı alternatifler olduğuna inanan bir avuç, size göre sayısı bir avuç olan bir mitingde topladığınız insanların onda biri kadar sayısı olmayan insanların da başlarına dünyayı yıkmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Yani eğer birileri kullanılıyorsa bu durumda, bunun ölçüsü eğer akılsa, akılla baktığımız zaman asıl kullanılmaya müsait olan insanlar sizlersiniz. Çünkü sizler dünyada kafirler hilafeti kaldırdıkları zaman kardeşlerim, bir işin başını bilmeyen insan, bir işin ortasını veya sonunu doğru yorumlayamaz. Bütün dünyada, yani yüz sene önce İslami yönetimler iptal edilip, Onların yerine küfür düzenleri kurulduğunda, ister diktatörlük olsun, ister demokrasi ve laiklik olsun, ister ulus devletler olsun fark etmez. Bunlar inşa edildiği zaman, asıl ortadan kaldırılmak istenen neydi kardeşlerim? Yüz sene önce tarih o kadar bize uzak değil. Bu yapılan zulme, Müslümanların hakları gaspedilirken bunlara kafa kaldıran, Müslümanların haklarını onların elinden cihat yoluyla geri almaya çalışan, veya hakkı haykıran ve taviz vermemek için ölümü göze alan alimlerin dar ağaçlarında sallandırılması ve bu davetin o yeryüzünden kaldırılmaya çalışılmasıydı. Zaten bu şeyler haklar gasp edilirken nasıl gasp edildi? İslami yönetimler iptal edildi. Onların yerine küfür yönetimleri ikame edildi. Burada hakkı söyleyen insanlar ya dar ağacına gönderildiler ya ülkelerini terk edip sürgünde can vermek zorunda kaldılar ve ya da Şeyh Saitaf Efendi gibi bazı başka âlimler gibi silahlı mücadele ile edilmiş hakları geri almaya çalıştılar. Peki o dönemde bizim bugün hain dediğimiz yani bu partiçiler de dahil olmak üzere hain dediğimiz, kafir dediğimiz, kullanılmış dediğimiz adamlar kimlerdi kardeşler? Buna sukut eden, artık yönetim değişmiştir, yapabilecek bir şey yoktur. Makale yazmak suretiyle işte efendim fikirlerimizi siyasi aranada dile getirmek suretiyle muhalefet yapacağız diyen insanları o gün de hain olarak isimlendiriyorlardı. Bugün de hain olarak isimlendiriyorlardı. Niye? Yani partijler de onlara hain diyorlar aynı şekilde. Çünkü haklar gasp edilmiş. Siz onların yanında yer alaraktan, onların yanında işte farklı düşüncelerinizi dillendireceğinizi söylüyorsunuz. Diyorlardı ve eleştiriyorlardı. Bugün durumda değişen nedir kardeşlerim? Aynı hakları gasp edenler, aynı hakları ihlal edenler Dünyada yine Müslümanların üzerine çöreklenmiş vaziyetler, İnsanlar iki gruba ayrılmışlar. Bir grup insan diyor ki biz onların yanında yer almadan Hakkı söyleyerekten, taviz vermeyerekten, kimi zaman davet Kimisi cihad ederekten, işgal edilmiş toprakları müdafaa ederekten Kimisi bu şekilde dinle hizmet ediyor. Kimisi de hayır diyor. Biz de onlar gibi şirketleşmeliyiz. Biz de onlar gibi parlamento'ya, meclise girmeliyiz. Siyasi aranada görüşlerimizi dillendirmeliyiz. Kimisi de bu şekilde söylüyor. Nasıl ki bu iş başladığında bu yolu seçenler hainlerdi. değil. kiza bugün de bu yolu seçenler onlar tarafından kullanılan onların sistemlerine su taşıyan, onların sistemlerini besleyen aynı şekilde hain olan insanlardır. İnsanın aklı dumura uğradığı zaman kendi tarihini, kendi geçmişini unutmuş olduğu zaman kendisi kullanılmış vaziyetteyken başka insanlara kullanılmış diyebiliyor. Bu zikretmiş olduğum fetvanın içerisinde diyor ki onlar Oyy verenlere müşrik demekle kendileri müşrik oluyorlar. Bakın kardeşler, tevhid müdafaası dersleri başladı başlayalı. Ona yakın defadır bu cümleyi söylüyorum. Tekrar söyleyeceğim. Bize harici diyen insanlardan daha aşırı tekfirci ve harici bulamazsınız yeryüzünde. Bize harici tekfirci diyen insanlar var ya. Onlardan daha harici tekfirci insanlar bulamazsınız yeryüzünde. Niye? Şimdi bu adam bizi ne yaptı? Bu adam bizi müşrik etti, tekfir etti. Neye göre peki bizi tekfir etti? Bu adamın bizi tekfir etmesinin sebebi ne? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hadis-i şerifte diyor ki من قال لأخيه يا كافر فقد باء به حدوم Kim kardeşine iyi kâfir derse, kardeşi de kâfir olmazsa küfür ikisinden birine mutlaka döner. Başka bir rivayet diyor. Eğer kişi söyleyen kafirse zaten kâfirdir. Kâfir değilse küfür kendisine döner. Şimdi bu hadisin zahirine göre birini tekfir ettiğinizde o kâfir değilse siz kâfir oluyorsunuz. Bu adama göre de oy verenler müşrik olmadığından dolayı biz onlara müşrik demekle biz müşrik olmuş oluyoruz. Bakın kardeşler, hangi hadis şerhi kitabını açarsanız açın. İstisnası söylüyorum. Yani bu hadisi en başta Bukhari ile Müslüm rivayet ediyor. Fethülbari'ye bakabiliriz, İmam Nebevini şerhine bakabiliriz, ilâhi. Bütün bu hadisi şerheden alimlerin ittifakıyla bu hadisi şerifte kastedilen küfür büyük küfür değildir. Bu hadiste kastedilmiş olan şey küçük küfür olan günah kapsamında olan şeylerdendir. Niye? Çünkü peygamberimizin yanında sahabe sahabeyi tekfir etmiştir. Öbür sahabe kafir olmamasına rağmen peygamberimiz bu sahabeye sen onu tekfir ettin, sen kafir oldun dememiştir. Yani Hatib bin Yabi'a ile Ömer radıyallahu anhu arasındaki kıssayı görebilirsiniz. Peygamberimizin sözüyle fiili birbiriyle çakıştığı zaman alimler bu ikisinin arasını cem ederler. Yani usul fıkha göre ki bu hoca da İslam hukukçusudur. Yani bunu emin olun benden çok daha iyi biliyor. Peygamberin sözüyle fiili karşı karşıya gelmiş olduğu zaman bunun arasını şey yaparlar. Ya cem yaparlar, birleştirirler. Ya tercih yaparlar. Ya vardır derler ilakhiriyi. Peki ne demişler burada İslam alimleri kardeşlerim? Demişlerdir ki bir insan Müslümanı dininden dolayı tekfir ederse kafir olur. Yani sen Müslüman olduğun için kafirsin derse bir insan kafir olur demişler. Bu şekilde izah etmişler. İki, bir insan Müslümanları tekfir etmek helaldir. Kişi istediği zaman Müslümanları tekfir edebilir der ise eğer kişi bunu söylemiş olduğu zaman kafir olur demişler. Başka demişler ki bir insan eğer karşısındaki Müslüman olan insanın ona kafir demiş olduğu zaman Peygamberimizin buna küfür demesindeki kasıt nedir? Kasıt şudur. Yani bu Müslümanların birbirlerine düşman olmasını, nimeten nankörlük yapmasını, İslam kardeşliğini yok saymasını gerektiren bir durumdur demişler. Doğal olarak küfür olmayan bir amelle insanları tekfir etmek asıl haricilerin sıfatı budur kardeşlerim. Yani haricilik nedir? Haricilik asıl küfür olmayan bir şeyle bir amelle insanları tekfir etmektir. Yani büyük günahlarla, haram olan şeylerle veya küçük günahlarla insanların kafir olduğuna itikad etmektir. Doğal olarak bu adam kendi müntesibi olduğu mezhep alimlerinin de hadise yapmış olduğu şerhe göre Küfür olmayan bir sebeple Müslümanları tekfir etmiştir. Haricilerin sıfatlarından bir sıfatı kendinde bulundurmuştur. İki, Peygamberimiz haricilerin bir sıfatına nasıl kılar? Yaktulune ahle al-İslam ve yatrukune ahle al Hariciler İslam ehliyle savaşır, İslam ehlini öldürürler. Ama küfür ehlini putperestleri bir kenara bırakırlar. Siz bu profesörün tek bir defa putperestlerle alakalı konuştuğunu gördünüz mü kardeşlerim? Demokrasinin şirk veya kötü bir şey olduğunu anlattığını gördünüz mü? İnsanları laikliğe karşı sakındırdığını gördünüz mü? Geçen hafta burada size okuduğum siyasilerin anıt kabirde sergiledikleri putperestlik örneklerine dair bu adamın tek bir defa söz ettiğini, emri bil maruf veya nehy anil münker yaptığına şahit oldunuz mu? Mümkün değil. Ama ne yapıyor? İnsanların ahiretleri için onları uyaran insanların kafir olduklarını, müşrik olduklarını söylüyor. Kullanıldıklarını, gafil olduklarını ilâhirih söylüyor da söylüyor. Onun için şundan emin olabilirsiniz. Müslümanları haricilikle yaftalayan insanlar onlardan daha ağır, daha şedid tekfirci bulamazsınız. Çünkü bütün kafirlere karşı bahane ve özür bulurlar. Ama sıra Müslümanlara geldiğinde Müslümanları tekfir etmek için ellerinden geleni yaparlar. Allah'ın hakkını çiğneyen müşriklerin cahil olduğuna inanırlar. Fakat kendi cemaatlerine yanlış yapan... Kendi cemaatleri aleyhine slogan atan, kendi cemaatleri aleyhine bir makale yazan insanları daha dünyadayken onları cehenneme müstehak görürler. Onlar hakkında söylemedikleri hiçbir şey bırakmazlar. Niye? Çünkü onların yanında kendi cemaatleri, kendi nefisleri ve şahsiyetleri, alemlerin Rabbi olan Allah'ın hakkından daha önceliklidir. Ve bu da bütün müşriklerin özelliğidir. Bütün müşriklerin ortak özelliği, alemlerin Rabbi olan Allah'ın hakkı çiğnendiğinde sukut ederler. Fakat kendi atalarına, kendi ırklarına, kendi mallarına, kendi canlarına el uzatıldığı zaman can canhıraş bir şekilde müdafaa ederler. Ellerinden gelen her şeyle mücadele gösterirler. Bakın bu konuşmaları yapan insanlara veya konu içerisinde isimlerini veya camiyalarını zikredeceğim veya telmih edeceğim insanlara hepsinin ortak yönünün bu olduğunu görürsünüz kardeşlerim. Cemaatlerine yönelik en ufak eleştiriyi kaldırmazlar veya şaksiyetlerine yönelik ama alemlerin Rabbi olan Allah'ın şeyleri çiğnendiği zaman da hiç sus pus olduklarını görürsünüz. Yapanların da mazur olduğuna itikad ettiklerini görürsünüz. Allah hepimize hidayet etsin. Bizim hidayetimizi artırsın. Onları da hakka hidayet etsin. Şimdi tabii bir de asıl şeye geldik. E, Konya İl Müftüsü de bu konuyla ilgili bir şeyde bulunmuş, bir izahatta bulunmuş. E, işte konuyu açıklama sadedinde diyor ki konuya başlarken kardeşlerim Muhammed bir Sirin'in bir sözü vardır diyor. Yani insanlara bize karşı sakındırmak için bunu söylüyor. Muhammed İbn Sirin diyor ki şüphesiz ki bu ilim dindir ve dininizi kimden aldığınıza dikkat edin. Şüphesiz ki bu ilim dindir. Dininizi kimden aldığınıza dikkat edin. Bunu İmam Müslüm. sahihinin mukaddimesinde işte sadece hadis güvenilir olan insanlardan alınır başlığı altında bunu naklediyor. İçerik de şu kardeşlerim. Yani insanlardan dininizi dinlerken kimden dininizi aldığınıza dikkat edin. Çünkü yanlış adamlardan din öğrenirseniz sizi saptırırlar. Bunu anlatmaya çalışıyor müftümüz. E tabi parantez içinde bir de bir ünlem var müftümüz derken o şekilde anlayın. Yoksa bizim müftümüz değil biz ondan beriyiz o da bizden beridir. Şimdi bunu tabii bunu bizim için söylüyor fakat şunu sormuyor. Acaba imam bu sözü kimler için söylemiş? Yani hani bu imam Muhammed İbn Sirin'in Hicri 31 yılında doğan, Enes İbn Mali'yi de görmüş olan imamlardan bir imam. Enes İbn Malik'in azatlı kölelerinden zaten. Ebu Hureyre'den ilim almış, Enes İbn Malik'ten ilim almış, Hasan el Basri'ye arkadaşlık yapmış, tabiinden olan bir imam, erken dönem imamlarından bir tanesi. Acaba bu adam bu sözü niye söyledi? Yani hani bu ilim dindir. Dini kimden aldığınıza dikkat edin. Muhammed'in Siyer'in döneminde kardeşlerin iki tane sapkın fırka var. Muhammed'in Siyer'inin kastettiği bunlar. Bunlardan birincisi Ali radıyallahu an hakkında aşırıya giden onu ona neredeyse artık böyle çok üstün kutsal vasıflar yükleyen ve onun yanında yer almayanların tekfirine kadar işi vardıran sapkın bir zümre var. Bir tarafta bu var. İkinci bir zümre ise Ali radiyallahu anha düşmanlık eden, Emevi'lerin yanında yer alan ve Allah Rasulü'nün damadına, Allah Rasulü'nün yeğenine veyahut amca çocuğuna çok ağır ifadelerle saldıran insanlar var. Doğal olarak bunların da alimleri var, bunların da alimleri var. Yani iki tarafında, yani sultan alimleri dediğimiz alimler de var. Hakeza şey dediğimiz alimler de var. İşte şia dediğimiz, rafizi dediğimiz o dönemde alimler de var. Doğal olarak Muhammed ibn Sir'in üstü kapalı bir şekilde insanlara diyor ki Ey insanlar, saltanatçı, emevici olanlardan da dininizi öğrenmeyin. Şiacı olan ve sahabeyi tekfir edenlerden de dininizi öğrenmeyin. Ve bu saltanatçı olanlar da kardeşlerim, küfür devletine alimlik yapan insanlar değiller. ha, Sakın yanlış anlamayın. Zalim olan, Müslüman kanı döken, Allah'ın hükümlerini hakıyla tatbik etmeyen emeviler döneminde sultan, şeylik yapan, kadılık yapan, onlar adına fetva veren, onların zulümlerini meşrulaştıran insanlar. Acaba Muhammed bin Sirin gelse, yeryüzünde hilafeti ilga edip İslam'a en büyük düşmanlığı yapan ve bu İslam düşmanlığını da İslam adına yaptırabilmek adına Diyanet kurumunu kuran ve bu Diyanet kurumunda müftülük yapan bir adamı görmüş olsaydı ve insanların da bundan din aldığını görmüş olsaydı acaba Muhammed bin Sirin ne derdi? Muhammed bin Sirin senin gibi adamlar için bu sözü söylemiş zaten bizim gibi değil. Yani Muhammed bin Sirin'in asıl insanları sakındırmak istediği kişiler senin gibi saltanata yaranan insanlardır. Bakın kardeşlerim. Sen Muhammed bin Sirin'e niye gidiyorsun? Şeye bu müftiye söylüyorum. Sen kendi mezhep imamına baksana. Senin kendi mezhep imamın Ebu Hanife rahimehullah ümmetin en seçkin imamlarından bir tanesi zalim sultanın yanındaymış gibi görünmesin diye kadılığı reddeden ve bu uğurda öldürülen bir adamdır. Onun tercemesini veren biyografi kitaplarında İmam Ebu Hanife'ye diyor ki Allah adına yemin ediyorum ki kadılık yapacaksın o günki sultan. İmam Ebu Hanife de ona diyor ki Allah adına yemin ediyorum ki ben de kadılık yapmayacağım. İmam Ebu Hanife diyorlar sultan yemin ediyor sen de mi yemin ediyorsun diye bir şey olmaz diyor sultan da yemininin kefaretini verebilir ben de verebilirim ben tüccarım zenginim yeminimin kefaretini ver estağfurullah. Sultan diyor benden yeminin kefaretini vermeye daha fazla güç sahibidir. Yanlış oldu. Niye? Ben diyor yeminimi tutsam kadı olmasam bir şey olmaz. Sultan'ın yemini de bozulsa en fazla ne yapacak? Yemin kefareti ödeyecek. Sultan'ın da malı çoktur. Varsın yemin kefareti ödesin. Başka bir tartışmada Sultan ona diyor ki sen kadılık yapacaksın. İmam-ı Buhari diyor ki ben kadılık yapmaya ehil bir adam değilim. İmam-ı Buhari şeyde vali de ona diyor ki yönetici sen yalancı bir adamsın. Sen kadılık yapmaya ehilsin. O da diyor, ey emir, eğer ben doğru sözlü bir adamsam, zaten ben sana diyorum ki ben kadılık yapmaya ehliyet sahibi değilim. Ehil olmayana da kadılık verilmez. Yok senin dediğin gibi yalancı bir adamsan, zaten yalancıdan kadı olmaz. Yani hani iki türlü de beni serbest bırak diyorum İmamı bu Hanife. Fakat şunu düşünebilirsiniz kardeşlerim, niye bu kadar İmam bu hanifeye takmışlar bu adamlar? Yani bıraksın gitsin, bir sürü alim var yeryüzünde. Niye İmam Şafi saklanıyor? Kaçıyor o dönemde mesela. Niye İmam Maliye diyorlar ver senin muvattanı şey yapalım yönetime getirelim kanun kitabı olsun İmam Malik diyor yok ben bunu istemiyorum diye. Niye İmam Ahmet hapiste kırbaçlandıktan sonra o yaralarla şehit ediliyor. Bu adamlar niye bunları yanlarında görmek istiyorlar. Çünkü kafir ve zalim olan yönetimler alimleri yanlarına çektikleri zaman zulümlerini ve küfürlerini İslam boyasıyla boyamış olur. Avamın da gözünü boyamış olurlar. Bütün zalimler ve bütün kafirler bunu çok iyi biliyorlar. Ondan dolayı istiyorlar ki alimler onların yanında yer alsın. Yer almıyorlarsa dahi sukut etsinler. Ondan dolayı biraz sonra okuyacağım ayetlerde göreceksiniz. İslam'daki en büyük cürüm alimin hakkı beyan etmekten geri durmasıdır. Niye bu kadar cürümdür? Çünkü alim hakkı beyandan sustuğu zaman, insanlar sustuğu şeyin hak olduğunu zannederler. Alim ya hakkı meşhullaştırır ya batılı meşhullaştırır. Durduğu yer, söylediği söz, bulunduğu çizgi ya bir hakkın ihkakıdır ya da bir batılın iptalidir. Ondan dolayı alimlerin ne söyledikleri, nerede durdukları çok önemlidir. Allah Resulü ümmetinin alimlerini uyarırken sultanların kapılarına dahi gelmelerini yasaklamıştır. Men'ata abwa'a salatin iftatan. Sultanların kapılarına gelen diyor Aleyhisselatu vesselam fitneye düşer ve mazdad abdun min as-sultan dunuan izdad min Allah bu'da hiçbir kul yoktur ki sultana yakınlaşsın yakınlaştığı oranda Allah'tan uzaklaşır diyor bunu kime söylüyor bunu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin alimlerine söylüyor alimler bunun ciddiyetini anladıkları için kardeşlerim kitaplar yazmışlar yani imam suyuti sultanlara gelmenin yasak olduğuyla ilgili alakalı bir risale kaleme alıp alı, bir kitap yazmış ortaya koymuş. Niye İmam-ı Ebu Hanife peki şey olmuyor? Müftü olmuyor? Şöyle düşünemez mi kardeşlerim? Şimdi kendini ona nisbet edenlerin düşündüğü gibi müftü olalım. Fetvaları biz verelim. Kendi öğrencilerimizi müftülüklere yerleştirelim. Bütün iller bizim elimizin altında olsun. İnsanları bu sapıklıklardan kurtaralım. İmam-ı Ebu Hanife bunu düşünecek kadar akıllı bir adam değil mi? Size soruyorum. Yani şimdiki particiler Şimdiki diyanete bu amaçla sızmaya çalışan adamlar daha akıllıysanız Ebu Hanife'den Ebu Hanife'in mezhebini size tabi kılalım. Kim daha akıllıysa tabi olmaya hak eden odur. Yok eğer Ebu Hanife daha akıllıysa Oturun bir düşünün bakalım. Ebu Hanife acaba niye sizin düşündüğünüzü İslam devletinde sizin düşündüğünüzü düşünmedi. Çünkü kardeşlerim burada sizin bir iki tane Güzel fetva vermenizin bir anlamı yoktur. Sistem baştan bozuk olduktan sonra Sistem bataklık üzerine kurulduktan sonra sen bataklığın üzerinde sinek avlamışsın neye yarar? 3 dört tane sineği öldüreceksin ama bataklık zaten kendi sineğini kendisi kendisi üretiyor. Ondan dolayı Ebu Hanife onların zulmünü meşgullaştırmamak için onların yanında durmadı. İmam Şafii bundan dolayı kaçtı. Kur'an mahluktur fitnesinde sultanla yüz yüze gelmek istemedi. İmam Ahmed bundan dolayı canını verdi. Yoksa mesele sadece Kur'an mahluktur meselesi değildir. Mesele Onların zulümlerini mesela onların fuhşiyatlarını İslam toplumunun gözünde meşgulaştırma meselesidir. Sen Muhammed ismi'nin kastetmiş olduğu adam zaten sensin. İslam'ı yok eden, İslam'ı yok etmek için de Diyanet kurumunu kurmuş olan e, insanların yanında yer alıyorsun ve bugün biz insanlara bu sistem küfür sistemidir dediğimizde senin varlığını insanlar sistemin küfür sistemi olmadığına delil olaraktan alıyorlar. Diyorlar ki bunun gibi bir profesör bunun gibi müftü olmuş olan bir adam, bunun gibi medresede ömür tüketmiş olan bir adam eğer bu sizin dedikleriniz Kur'an'da ve sünnette olsaydı bu adamlar bunları görmüyorlar da mı? Bunlar gidip bu sisteme müftülük yapıyorlar, Diyanet'e yer alıyorlar. Onun için kardeşlerim, evet. Muhammed bin Sirin herkesten din almayın demiştir. Ben size bütün samimiyetimle ve bütün yakînimle bunu söylüyorum ki bunlardan bir tanesi de Diyanet kurumunda görev alan insanlardır. Çünkü bunlar sultanların kapısına gelmiş Sultanların kapısında fitneye uğramış, sultanlara yaklaştıkça Allah'tan uzaklaşmış olan insanlardır. Ve bu hadisler, alimlerin bu tavırları İslam devletinde Müslüman yönetici, zalim yöneticiyi meşhulaştırmamak için alınmış olan tavırlardır. Küfür sistemine gelince, sen niye o kadar uzağa gidiyorsun ki? Senin Osmanlıyı yeniden Osmanlıyı oluşturmaya çalışmıyor musunuz? Yeniden Osmanlıyı oluşturmaya çalışıyorsunuz. Peki Osmanlı yıkılırken, Yerine bu küfür sistemi kurulurken Osmanlı'nın son şeyh Mustafa Sabri Efendi'nin onlar onların yanında yer alan alimler, onlara sukut edenler, onları meşgullaştıranlar hakkında bunların mürtet olduğuna dair fetva verdiğini bilmiyor musunuz? Biliyorsunuz. Çok iyi biliyorsunuz ama bildiğiniz şeyi insanlardan gizliyorsunuz. Ve zaten biraz sonra anlatacağım gibi de sukutunuzla yani velev batılı söylemeseniz bile orada öyle durmanızla bile zaten batılı meşgullaştırmış İnsanların gözünde ona İslam'ı bir e, boya boyamış oluyorsunuz. Onun için kardeşlerim, bu e, Müftümüzün söylemiş olduğu Muhammed ibn Sıri'nin sözü birinci dereceden kendisini kapsar e, Allahu Alem. İkinci bir konu ise tabi kardeşlerim bütün söylediklerine bir şey demeyeceğim çünkü zaten derslerde birçoğunu söylemiştim. Sadece derslerde benim konuşmadığım geçen dersimizde olduğu gibi yani hakimiyetle ilgili ilginç fetvalarla alakalı birkaç şey söyledim. Böyle aram mevzularla ilgili konuşacağım diyor ki Sahabe de seçime katılmıştır. Bunu üç dört tane hoca daha söylüyor aynı şekilde. Sahabeler de seçime katıldılar diyor. kastettiklerini ne? Kastettikleri şu? Ebubekir radıyallahu anh vefat edince yerine Ömer'i koydu. Ömer radıyallahu anh vefat edecekken altı tane sahabe seçti. Kendi aranızda bir şura oluşturun dedi. Bir şey seçin, bir halife seçin, Müslümanların başına geçsin dedi. İşte en son... Söz kendisine kalan sahabe bütün Medine'yi gezdi, insanların fikirlerine danıştı. Sonra insanların Osman radıyallahu anhu'ya gösterdiğine kanaat etti ve Osman radıyallahu anhu'yu seçti. Sahabe de seçime katılmışlar diyor. Şimdi vallahi ben burada yani ne söyleyeceğimi tam olaraktan bilmiyorum ama diyorum ki Allah senin körelttiği kalbine tekrardan şey versin, görme şeyi versin. Çünkü alemlerin Rabbi olan Allah diyor ya fe inna hala ta'mal absaru ve lakin ta'mal kulubu ellezi sudur. Asıl kör olan gözler değildir diyor Allah. Asıl kör olan kalplerdir diyor. İnsanın kalbi bir kere kör oldu mu? Lehum kulubun la yafkahun biha. Onların kalpleri vardır ama o kalplerle idrak edemezler, anlayamazlar diyor. Sen bilmediğimiz kafirlerin yer almış olduğu bir seçimle sahabe Ali, Osman, Talha, Zübeyir, Abdullah İbn Ömer gibi adamların yer almış olduğu seçimi bir kefeye mi koyuyorsun? Allah için sana kim bu profesörlük unvanını verdi? Allah için kim sana bu müftülük unvanını verdi size? Nasıl sınava sokuyorlar? Hangi sınavdan sonra size bu şeyi veriyorlar? Bu unvanı veriyorlar da hoca oluyorsunuz. Siz. Sen daha yeryüzünün en kafir insanlarının katıldığı seçimle yeryüzünün en hayırlı insanların katıldığı bir seçimi birbirine kıyas edecek kadar en basit cahil olan bir adamsın. kel biz hiç mücrim olan insanlarla müslüman olan insanları bir kefeye koyar mıyız? Ne oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz? diyor Allah Azze ve Celle. اَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ اَمْ نَجْعَلِ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّرِ Biz iman edip salih amel işleyenlerle yeryüzünü fesada verenleri veya da müttakilerle facir olanları bir kefeye mi koyarız? diyor Allah Azze ve Celle. Bir kefeye konmaz. Sen sahabeyle sahabeyle CHP ve HDP gibi bir partimin, partinin içerisinde bulunduğu iki tane şey yan yana getiriyorsun. Hani İslami partiler belki dersiniz ki kardeşlerim bu adam onları Müslüman kabul ettiği için İslami partilerle bunları kıyaslıyor. Onun için onların isimlerini söylemiyorum. Yoksa bizim gözümüzde aralarında bir fark yoktur. Ama sen bu şekil olan bu ahlakta bu akidede olan insanlarla yeryüzün en seçkin Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur dediği insanları yan yana getiriyorsun. Ve iki seçimi birbirine kıyas ediyorsun. Sen getir, koy bizim başımıza altı tane Müslüman yöneticiyi. Bize de ki bu altı tane Müslüman yöneticiden hangisini başınızda görmek istersiniz? Biz o zaman diyelim, bu iştihadi bir meseledir. Yani İslam devletinde seçim yoluyla halifet seçilir mi, seçilmez mi? Bu bugün alimlerin arasında iştihadi bir meseledir. Altı tane Müslüman seçeneği koyunumuza. Biz velev fitne olmasın diye deriz seçimlere katılın. Müslümanların kelimesi bölünmesin, yeryüzünde fitne olmasın diye. Fakat sen yeryüzünün en şerli putperestlerini onların katıldığı bir seçimle, yeryüzünün en değerli olan insanların katıldığı bir seçimi aynı kefeye koymuş oluyorsun. Allah'tan korkmak lazım. Yani söz söylerken, içinde bulunduğun batılı meşğulaştırırken, söylemiş olduğun sözün nereye nereye gittiğine çok çok dikkat etmek lazım. Allah'tan korkmak lazım. Diyor ki kardeşlerim sonunda sonunu bağlarken. Şimdi diyor Allah'ın kanunlarına aykırı bir yasa varsa bu konuşulur. Buraya dikkat edin. Allah'ın kanunlarına aykırı bir yasa varsa konuşulur. Ama bir kalemde bunların hepsine siz kafir olduğunuz demek doğru olan bu değildir diyor. Yani Allah için. Ne zaman sen Allah'ın kanunlarına aykırı olan bir şey gördün de çıkıp buna cevap verdin. İçinizden kimse diyanetten bir tane adamın çıkıp da. Bu yasaların içerisinde faiz helal kılınıyor. Bu yasaların içerisinde zina helal kılınıyor. Bu yasaların içerisinde putlar takdis ediliyor. Putlara koruma tayin ediliyor. Bu yasalar kumar oyunlarını, şans oyunlarını helal kılıyor. Bunlar Allah'ın kitabına aykırıdır dediğine şahit oldunuz mu kardeşlerim? Husus Khususen de bu adam. Sen muvahhitlere cevap yetiştirecek yetiştirene kadar. Kendi bağlı olmuş olduğun o anayasa tüzüğüne yönetmenliğine göre. İşlerini yapmış olduğun o yana, anayasanın içerisinde Allah'ın kanunlarına aykırı olan şeyleri söylesene. Biz bugüne kadar bunu görmedik. Diyanetten herhangi bir insanın çıkıp, efendim şöyle bir kanun çıktı. Bu kanunun Allah'ın şeriatına göre uygun olmayan yönleri şunlar şunlar şunlardır dediklerine. Açıkçası bir şahit olmadık. Böyle bir şey görmedik. Ama ne diyor adam? Allah'ın kanunlarına aykırı bir durum varsa bu konuşulur. Hadi buyrun konuşalım. Bizim de zaten oraya asmış olduğumuz sana sordukları afişte ne yazıyor? Sana sormuş oldukları afişte yani o e, duraktan aldıkları ve otobüsün arkasından çekmiş oldukları afişte diyor ki Allah Kur'an-ı Kerim'de der ki hırsızlık yapan erkek ve hırsızlık yapan kadın elini kesin. Anayasanın şu maddesinde der ki hırsızlık üç aydan e, işte bir yıla kadar veya bilmem ne zamana kadar cezası vardır. Yasa bunu söylüyor Allah'ın kitabı bunu söylüyor. Allah der ki. Zina yapan erkeğe ve kadına 100 tane sopa atın. Bunlar diyorlar ki kendi rızasıyla biri beraber olan insanlar anayasaya göre suç işlememişlerdir. Zaten bu afişler de bunu yapıyor. Bu Müslümanların yaptıkları çalışmalar da bu anayasaların içerisinde var olan ve Allah'ın asla kabul etmediği şeyleri insanlara göstermek, insanların farkındalığını sağlamaktır. Ama müftümüz diyor, eğer kanunlara aykırı bir yasa varsa konuşulur. Ya bu kanunlarda henüz Allah'ın kanunlarına aykırı bir yasa olduğuna inanmıyor. Allahu alem ya da ne söylediğini bilmiyor yani hani birilerini razı etmek için işte birileri aramıştır muhtemelen fırça atmıştır genelde öyle olur yani çünkü genelde memurlar bize öyle söylerler vallahi biz de biliyoruz siz haklısınız ama ne yapalım işte biz de emir kuluyuz diyorlar ee, işte biz şeyde bizi gözaltına aldıkları zaman sabah namazı kılıyoruz polislerin şimdi 45 dakikadır bana din anlatıyorlar sabah namazı vakti girdik hiçbiri namaz kılmıyor. Yani hepsi oturuyorlar, aramaya devam ediyorlar. Ben dedim, benim namaz kılmam lazım. Ben namaz kıldım, şimdi demek ki rahatsız oldular. Şimdi sabahtandır din edebiyatı yapıyorlar. Bir tanesi dedi ki, hoca dedi biliyorsun, aslında biz de namaz kılmak istiyoruz ama işte görev başındayken şeydir, hani biz de emir kuluyuz dedi. Aha işte tam doğruyu söyledin şimdi dedim. Ben Allah'ın kulu olduğum için namazımı ifa ettim. Sen de amirlerinin kulu olmuş olduğun için şu anda namazını kılmıyorsun. Tam söylediğin doğrudur. Ya birileri bunun kulağını çekti. Yani birileri Konya'da böyle çalışma yapıyorlar. İki gün sonra bizim mitingimiz var. Devlet size bu kadar maaş veriyor, bu kadar imkan veriyor. Siz ne yapıyorsunuz? Eliniz armut mu topluyor dediler. O da hemen konuştuğu birilerini razı etmek için. Ya böyledir ya ne söylediğini bilmiyor. Yani genelde böyle gereksiz konuşan bir insandır. Veya şu yasaların içerisinde Allah'ın kanunlarına aykırı olan bir şey olmadığını düşünüyor ki. Üçü de birbirinden beter şeyler. Yani hangisi olursa olsun her biri bir diğerinden beter olan şeyler. Yine kardeşlerin biliyorsunuz bu e, işte bir hocanın bir tanesine e, oy la alakalı bir soru soruluyor veya gündem oluyor. O da bir kaşıkla çatalla misal veriyor. Şimdi diyor ki mesela tabii normalde yani ben umuyorum Allah Allah zevcelerden temennim özellikle bu hoca ile ilgili bu İslamı kendine dert etmiş biri sürekli bir çabası var insanları uyandırmak için bir çaba içerisinde gerçekten bu gözle görülüyor. Ama umuyorum Rabbim hidayet eder. Bazı doğruları daha iyi anlamasını sağlar. İnşallah bizi de dininde kardeş kılar. Onu, yani bu diğerlerini diğerleriyle ilgili belki biraz sert konuştum ama inşallah umuyorum Rabbim ona bu söylediklerimi faydalı kılar. Çünkü gerçekten bir çaba içerisinde olan gençleri uyandırmaya çalışan bir hoca. Şimdi bir örnek vermiş bu hoca. İşte diyor ki bir çatalla kaşıkla mesela önünüze konsa. Alın yemek yiyin dense. Siz çatalı tercih ettiğinizde veya kaşığı tercih ettiğinizde işte kafir mi olursunuz? Hayır ama çatala kaşığa iman ederseniz kafir olursunuz. Aynı işte diyor seçim de böyle bir şeydir. Demek ki birileri de buna cevap vermeyecek. Hocam demişler Allah'tan kork. Bu ne biçim cevap? Çatalla kaşıkla cevap mı olur? Yani bak adamlar delilleriyle konuşuyorlar. Ona bazı şeyler işte yollamışlar. O yaratıcına şirk koşma. O da bir hutbenin öncesindeki bazı komple bunu ayırmış. Bu meseleyle ilgili konuşuyor ee, hoca. Tabii meseleyle ilgili konuşurken. Hoca biraz daha konuşkan, komik de bir hoca. Yani kendini dinleten de bir şey, dinleten de bir hoca. Efendi, Allah hepimize hidayet etsin inşallah. Şimdi öncelikle diyor ki, yani konuşmaya başlarken tabii diğer, yani samimiyetine niye inanıyorum dediğim, şundan kaynaklanıyor. Diğerleri gibi değil. İçinde bulunduğu durumu açıkça söylüyor. Diyor ki, şimdi ben zor konumdayım diyor. Her şeyi açık açık izah edemeyebilirim. Bu sistem içerisinde bir memurum ben sonuçta. Bana zarar verecek, bana zarar verecek Beni rencide edecek anlatım tarzı içine girme diyor sistem diyor. Yani konuşabilirsin ama sistemi rencide etmeyeceksin diyor. Velev ki bu Kur'an'da olsa bile yani Kur'an'da bir hakikat olsa bile ben sistemin içerisindeki bir memurum. Öyle her istediğimi anlatamam çünkü sistem diyor ki her öyle her önüne geleni anlatamasın diye. Diyor ki şimdi devam etmiş hocamız. Sistem layık sistem diyor kanunlar kurallar Kur'an'a göre çıkmıyor. Kur'an referans alınmıyor diye anlatıyor. Yani bu şekilde devam ediyor. Sonra konuşmasının içerisine giriyor. Bu mukaddimeyi niye yapıyor? Bu mukaddimeyi şundan dolayı yapıyor. Yani diyor ki insanlara ben size bazı hakikatleri anlatmak istiyorum ama sonuçta ben de bu sistemin bir memuruyum. Ben diyor bu sistemin bir memuru olduğum için benim öyle her şeyi açık açık söylemem mümkün değildir. Çünkü sistem diyor benim sana verdiğim minberden veya yetki sana verdiğim yetkiyle بني رنجيده etmeden bana aykırı olmadan konuşacaksın vele konuşacağın konu Kur'an ikilimin içerisinde olsa bile şimdi ben de bu hocaya diyorum ki bu hoca kardeşimize yani ırk bağıyla kardeş olduğumuz toplum bağıyla millet bağıyla kardeş olduğumuz bu hocaya diyorum ki Allah ﷻ ayet diyor ki إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البيانات والهدا من بعد ما بيناه للناس في الكتاب Olaika yel'anuhumullah ve yel'anuhum el'inun. Bizim kitapta apaçık bir şekilde insanlara açıkladığımız delilleri ve hidayeti insanlardan gizleyenler var ya işte Allah ve bütün lanet لعنت edicilerin laneti onların üzerindedir diyor. Yani Diyanet bir konuyu anlatmayacaksın diyebilir sana. Sen diyorsun ya veli Kur'an-ı Kerim'de olsa bile. Eğer Kur'an-ı Kerim'in içerisinde olan bu hüküm Allah'ın apaçık insanlara anlattığı meselelerdense sen bunu gizlemiş olduğun zaman veya bir başkası bunu gizlemiş olduğu zaman ayet-i kerimedeki bu tehditle karşı karşıya gelir. Ve Allah azze ve celle bu tip insanlara tövbe şartı olarak da diyor ki: "İllellezine tabu ve aslihu ve beyenu, fa ulaiha tubu aleyhim ve rahim." Şunlar bundan müstesnadırlar. Tövbe eden, bozduğunu ıslah eden, bozduğu kadar insanlara hakkı anlatan ve beyyanوا ve yanlışlarını da insanlara beyan edenler. işte ben onların günahlarını affederim. Ben günahları çok bağışlayan tövbeleri kabul edenin diyor. Bence bu ayet-i bir düşün. Yani Kur'an-ı Kerim'de var olan bir hakikati insanlara bir alimin veya hocanın anlatmaması bile Allah Azze ve Celle'nin yanında bu kadar ağır bir cülümdür. Allah Kur'an'da bize İsrailoğullarını anlatıyor. İsrailoğullarını bize niye anlatıyor kardeşlerim? إسرائيلoğullarına لعنة خليالهم، وهم يهينون الله، وهم يهينون الله، وهم يهينون الله، وهم يهينون الله، وهم يهينون الله، وهم يهينون onların وهم يهينون الله، وهم يهينون الله، وهم يهينون الله، وهم يهينون الله، وهم يهينون الله، وهم يهينون الله، وهم يهينون الله، وهم يهينون وَاشْتَرَوْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ Hani hatırla senin Rabbin İsrail ogullarından söz almıştı. Kimi kastediyor kardeşlerim burada? İsrail ogulların alimlerini kastediyor. Allah İsrail ogullarından kendisine kitap verilen alim olan insanlardan Allah azze ve celle söz almıştı. Peki ne söz almıştı kardeşlerim? لتبينونه لناس ولا تكتمونه İnsanlara apaçık bir şekilde anlatacaksınız ve insanlardan gizlemeyeceksiniz. Ve bu ayet. Ayet-i kerimenin bu kısmı insanlara açık bir şekilde anlatacaksınız, açıklayacaksınız. Ve gizlemeyeceksiniz ayeti. iki tane tekidi te içerisinde barına, barındıran bir ayet-i Birincisi Allah burada mahzuf bir kasemle yemin etmiştir. Le-tubayyinun lehunun başındaki lam Mahzuf olan bir qasemin cevabı için gelen lamdır. Yani Allah'a yemin olsun ki bunu insanlara açıklayacaksınız. Ve ayet-i ke, e, fiil muzari'nin sonunda gelmiş olan şedderinun, bu da tekid için gelmiş olan nundur. Yani adeta Rabbimiz şöyle söylüyor. Allah'a yemin olsun ki ve muhakkak ki siz bunu insanlara açıklayacaksınız. İnsanlardan gizlemeyeceksiniz. Allah bütün ilim adamlarından ve hocalardan bu sözü almıştır. Kim bir kürsüye oturup insanlara din anlatıyorsa, kim bir minbere çıkıp insanlara din anlatıyorsa, Allah'a bu sözü vermiştir. Sen bunu yapmak zorunda değilsin. Adamın biri Peygamberimizin yanına geldi. Sayhinde Enes'in hadisini biliyorsunuz. Talha ibn Ubeydullah'ın hadisini biliyorsunuz. Arabi geldi. Ey Allah'ın Resulü İslam nedir dedi. Allah seni neyle gönderdi dedi. Peygamber ona beş şey söyledi. Kelime-i şahadet, namaz, oruç, zekat, haç. Adam dedi ki vallahi ne arttırırım ne de eksiltirim. Kısaca söyledim hadisi. Adam gittikten sonra aleyhissalatu vesselam dedi. Vallahi doğru söylemişse kurtuluşa ermiştir. Sen de bir Müslüman olarak diyebilirsin mücadele bana göre değil, sabır bana göre değil, hicret bana göre değil, tebliğ cihat bana göre değil. Ben evimde otururum, tevhidimi yerine getiririm, ibadetlerimi yaparım yeter. Bu senin hakkındır. Kimse seni bu konuda kınayamaz. Ama toplumun önüne geçip topluma din anlatmaya başlamışsan, sen kabul etsen de etmesen de sen alemlerin Rabbi olan Allah'a söz vermesini demektir. Açıklayacağım ya Rabbi ve bunu gizlemeyeceğim diye. Ve Allah ne diyor onlara? Fenebezuhu huvara ra'azuhurim. Onu ellerinin o sırtlarının arkasına attılar diyor. Yani kitabı sırtlarının arkasına attılar. Tabi bu bir kinaye. Yani Yahudiler kitabı geriye fırlatmadılar böyle. Onunla amel etmeyince, onun hükümlerini insanlara anlatmayınca kitabı sırtlarının arkasına atmış gibi oldular. Washtarav bihi famen qalila. Az bir paha karşılığında onu sattılar. Yani yöneticilerle iyi geçinmek için Zengin adamlarla iyi geçinmek için halktan sesi çok fazla çıkan, cıngırt çıkaran tiplerle iyi geçinebilmek adına az bir dünyalık karşılığında Allah'ın ayetlerini sattılar. Allah diyor ki sattıkları şey ne kötü bir şeydir. Çünkü karşılığında cenneti sattılar. İnsanların rızasını aldılar evet doğrudur ama Allah'ın rızasını sattılar. İnsanların yanında değeri aldılar doğrudur ama Allah'ın yanındaki değerlerini ayaklar altına aldılar. İnsanlar belki onlara zarar vermedi, eziyet etmedi, doğrudur. Ama Allah'ın azabına düşer oldular, en büyük eziyete müstahak oldular. Onun için ilim adamı konumunda olan insan, Allah'ın ayetlerini anlatmak ve gizlememek durumundadır. İddiyanet de buna müsaade etmiyor. Ve bu hoca, yani bu samimiyetini devam ettiriyor diyor ki kardeşlerim, Maide 44. ayet-i kerime doğrudur diyor. Yani diğerlerinin yaptığı gibi, fıkra anlatmıyor en azından. Yani. Hani, pro kendine profesör diyen adamların yaptığı gibi fıkra anlatmıyor. Maide 44. ayet kelime doğrudur diyor. Fakat diyor bu insanlar bunu anlamaya hazır değiller. Bu insanlar bunu anlatmaya bunu insanlara anlatmamıza hazır değiller. Gerekçesini de anlatıyor aynı zamanda. Sen şimdi diyor meydanlara siyasi bir parti mitingi desen bir sürü insan toplanır. Ama diyor sen Maide 44 pankartını açsan gel açalım diyor. Hani açalım. Hiç kimse gelmez diyor arkamızdan. Ben zamanında cezaevine girdim diyor. Asıl meseleye geliyoruz şimdi. Ben zamanında cezaevine girdim diyor. 312'den yargılandım. Bir tane insan benim ziyaretime gelmedi diyor. Bizim kurumumuzda çalışan hocalardan hiç kimse beni ziyarete gelmedi. Hatta diyor çaycının biri beni ziyaret etmek istedi diyor. Et, etmek istemiş, adresimi falan soruyormuş. Amir çağırmış yanına, fırçalamış diyor. Sen demiş, ne yaptığını zannediyorsun? Adam 312'den yargılanıyor. Başına bela alacaksın diye. Eyvallah hocam. Sen dini taviz olaraktan din edinmiş olan insanlarla beraber olursan. Onların içinde yer alırsan elbette seni satarlar. Ben dört sene cezaevinde yattım. Bu hocaya söylüyorum. Dört sene cezaevinde yattım. En yakın cezaevi benim evime üç saatti Kandıra'da yattım. Edirne'de yattım. Van'da yattım. Van ile İstanbul'un arası otobüs yoluyla 24 saattir. Her hafta benim kardeşlerim benim görüşüme geldiler. Her hafta benim kardeşlerim benim görüşüme geldiler. İstanbul'dan kalkıp geldiler. Konya'dan kalkıp geldiler. Diyarbakır'dan kalkıp geldiler ama her hafta benim görüşüme geldiler. Ben hiçbir hafta görüşe gelmedim ve ben görüşe gelmeyin dememe rağmen. Yani yol çok uzaktır, yol çok zahmetlidir, yol çok masraflıdır. Allah'tan korkun. Bana kitaplarımı gönderin kafi. Her hafta görüşe gelmenize gerek yoktur dememe rağmen benim kardeşlerim olur mu öyle şey dediler. Her hafta görüşe geldiler. Senin görüşüne birileri gelmemişse gel bizim kardeşimiz ol. Bak bakalım cezaevine düştüğünde seni sahipsiz bırakıyor muyuz? Gel bizim kardeşimiz ol. Bak bakalım sen cezaevine düştüğünde biz oraya gelmek isteyene efendim bu adam 312'den 315'ten yargılanıyor. Bu adama gitmeyin mi diyoruz yoksa her sohbetimizin sonunda. Tutuklularımız, şehitlerimiz ve bunların çocukları bizim namusumuzdur. Ve biz bunlara sahip çıktığımız oran'da namus sahibi oluruz. Bunlara sahip çıkmadığımız oran'da namusumuzdan, şerefimizden bir şeyler harcamış oluruz diye. Müslümanları teşvik ediyor mu bizim amirlerimiz, abilerimiz, hocalarımız yoksa etmiyor mu? Gel bak bakalım. Sen içinde bulunmuş olduğun kurum itibariyle zaten Allah'ın dininde taviz vermeyi kendisine ahlak edilmiş insanlarla bir aradasın. Daha oraya gelirken imam olurken altına imza atmış olduğunuz 657 de laikliği, demokrasiyi işte Atatürk ülke ve inkılaplarını koruyacağınıza ona bağlı kalacağınıza muhalefet etmeyeceğinize dair. Bir kısmını sözlü yemin ediyor. Bir kısmını sözlü yemin etmeyenler de asaletleri tasdik olduklarında bu maddenin de içinde bulunmuş olduğum maddeler topluluğunun altına imza atıyorlar. Daha başından az bir paha karşılığında bu tavizi veren insanlar Elbette ki yolun ortasında tavizler verecekler, dinlerini gizleyecekler, sizi orta yerde bırakacaklar. Onun için Allah'tan korkmak lazım. Yani insanların bazılarının dini ve cibelerini yerine getiremiyor oluşu, bizi batıl yollara sevk etmemeli kardeşlerim. Hz. Nuh tek başınaydı bir dönemler. Peygamber aleyhissalatu vesselam ahiretle ilgili bir sahneyi anlatırken, bana ümmetler arz edildi diyor. Peygamber gördüm, yanında üç kişi var. Peygamber gördüm, yanında iki kişi var. Peygamber gördüğüm yanında üç ile dokuz arasında insan var. Peygamber gördüğüm yanında hiç kimse yok diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberler de böyle kaldılar. İnsanların onların yanında yer almaması, onların hakkı anlatmaktan onları alıkoymadı. Allah azze ve vezerler Nuh aleyhisselam için demiyor mu kardeşlerim? Wa ma amana ma'hu illa qalil. 950 senenin neticesi ona az bir insan dışında kimse iman etmedi oluyor. دقز اللي سنن النتيجسبو الله عز وجل موسى عليه السلام يشندم يور وما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه موسى قومه ده بيرغروب جن شيمانته، onlar da firaundan ve firaonun yanındaki aristokratlardan korku içerisindeydiler diyor Allah azze korku içinde iman ettiler. 100 yılların 50 yılın 100 yılın 900 yılın neticesi bir avuç insan bir avuç Müslüman، ama bu peygamberleri Allah'ın onları kendinden ötürü gönderdiği, Ey kavmim Allah'a ibadet edin ve tağutlardan içtinab edin davetinden alıkoymadı kesinlikle. Bu senin için de geçerlidir. Sen kötü insanların arasında yer almışsan, sen kötü insanların içerisinde bulunuyorsan eğer bunu hakkı anlatmamaya bahane olarak sunmamak gerekir. Gel müslümanların arasına, gel müslüman kardeşlerinin yanına. bak ben buradayım. Cezavinin kayıtları da oradadır. Yani görüşle ilgili kayıtlar kim gelmiş kim gitmiş bak. Dört sene içerisinde bir defa benim görüşsüz kaldığımı görürsen, eğer bir defa sadece bir kişinin geldiğini görürsen gel benim yanıma. Yani her seferinde de birden fazla insan gelmiş, gerek ailem olsun, gerek kardeşlerim olsun, gerek de Allah yokluklarını, eksikliklerini göstermesin, öğrencilerim olmuş olsun. Her hafta mutlaka benim görüşüme nerede olursam olayım benim görüşüme gelmişlerdir. Onun için biz insanların şer'i sorumluluklarını yerlerine yerlerine getirmemelerini kendi şeyimize kendi içinde bulunmuş olduğumuz yanlışa delil olaraktan almamalıyız. Tabii bunun dışında bugün vaktimizi biraz açtım kardeşler hakkınızı helal edin. Yani bu son e, dersimiz olacak zaten. Onun için hani bir ikinci bir şey yapmayalım daha diye biraz daha konuşacağım inşallah konuyu toparlayacağım hakkınızı helal edin inşallah. Tabii burada arada bizim ders arasında anlatmadığımız bazı meselelere de işte değiniyor ee, bu hocamız. Mesela bunlardan bir tanesi diyor e... Hudeybiye gününü anlatıyor. Yani bu genelde hani birçok taifanın kullanmış olduğu delillerden bir tanesi. Diyorlar işte Hudeybiye gününde Peygamberimiz dininden taviz vermek pahasına. Müşriklerle anlaşma yaptı. Doğal olarak bugün de Müslümanlar dinlerinden taviz vermek pahasına Müşriklerle bir takım anlaşmalar yapabilirler. Bu normaldir diyorlar. Tabi şimdi kardeşlerim. Hudeybiye'de biliyorsunuz üç tane problem var. Hudeybiye'de üç tane problem var. Birincisi Peygamberimiz bismillahirrahmanirrahim yazdırmak istiyor. Müşrikler diyorlar ki biz zaten Rahmanı tanısaydık bu sorunları yaşamazdık. Bismillah yaz diyorlar. İkincisi Allah'ın Rasulü Muhammed diyor Peygamber. Biz seni Rasul kabul etseydik, Zaten biz seninle şu an karşı karşıya olmazdık diyorlar. O da Allah'ın kulu Muhammed yaz diyor. Yani hani Abdullah'ın oğlu Muhammed yaz diyor. Üçüncüsü bizden size gelenler. Geri vereceksiniz. Sizden bize gelenler diyor. Biz size geri vermeyeceğiz. Ama bizden size geri gelenler olunca. Siz onları geri bize iade edeceksiniz diyorlar. Şimdi bu hoca veya bunu kendisine delil alan hocalardan hangisi hangi hadis kitabının şerhini açarsa atsın bütün alimlerin bu konuyu ele alıp şerh ettiklerini göreceklerdir. Fakat insan yani genelde önce bir fikre kanı olup ondan sonra o fikre delil aramaya başladığında o delili tahkik etmez. Yani önce diyelim siz inanıyorsunuz. Demokrasiyle muamele edilebilir. Siz buna inandıktan sonra artık delilleri tahkik etmezsiniz. Yani zahiren Hudeybiye'de peygamber müşriklere taviz vermiş. Bugün particilikte tavizdir. O zaman Hudeybiye buna delil olur dersiniz. Ama herhangi bir şerhe açsanız. Mesela İmam Nebevi'nin Türkçe'ye de çevrildiği, Hani Arapça bilmeyenler için söylüyorum. Bu hadisle ilgili yapmış olduğu şerhe açsanız. Ben uzatmayacağım. Vakit çok uzun oldu. Yoksa istiyordum alimlerden bayağı nakil yapmak istiyordum. Fakat kısa tutacağım inşallah. Diyorlar ki. Bu imam nebevini söylediğini söylüyorum. Bu akdin içerisinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şeriyata muhalefet ettiği hiçbir şey yoktur. Nasıl? Çünkü diyor onlar Bismillahirrahmanirrahim yazdırmadılar. Peygamber Allah'ın adıyla dedi. Sonuçta Lat'ın adıyla, Menat'ın adıyla, Uzzan'ın adıyla demedi. Allah'ın adıyla dedi. Allah da Allah'ın bir ismidir. Rahman da Allah'ın bir ismidir. Rahim de Allah'ın bir ismidir. Yani sonuç yeni alemlerin Rabbi olan Allah'a döndü. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Bunu yazmadılar. Muhammed Allah'ın kuludur. Abdullah'ın oğlu Muhammed diye yazdırdı Peygamber. Bunda haram olan, yanlış olan bir şey var mı kardeşlerim? Biz zaten Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu demiyor muyuz? Muhammed Allah'ın kulu ve elçidir demiyor muyuz? Sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. Son meseleye gelince Peygamber aleyhissalatu vesselam bu madde için diyor ki kardeşlerim Enes'in rivayetinde Hüdeybiye'yi bize anlatırken Peygamberimiz diyor bizden onlara gidenlere gelince Allah onları bizden uzaklaştırsın. Yani zaten bir Müslüman kalkıp sahabeyi terk edip kafirlere gidip katılmışsa zaten bu bir küfür sebebidir. Yani geri vermelerine gerek yoktur zaten. Asıl sorun neresi? Onlardan biri bize gelirse. Yani Müslümanlardan biri kaçarsa geri, çevir, geri çevireceksiniz. Peygamberimiz diyor onlardan bize gelip bizim geri çevirdiklerimize Allah muhakkak bir çıkış kapısı açacaktır. Aa. Ne zaman bir yönetici gelir Particiliği yaparken o da aynısını söylerse Allah mutlaka Allah bana haber verdi. Mutlaka Allah bize bir çıkış kapısı açacaktır derse yani Allah'tan vahiy alaraktan bunu yaparsa biz o zaman deriz ki tamam. Şimdi Hudaybiyye delili yerli yerine oturdu. Çünkü Hudaybiyye'de peygamber şeriatla değil vahiyle hareket etti. Yani kaderle hareket etti peygamber. Peygamber aleyhissalatu vesselamın devesi e, bineği daha doğrusu. Me Mekke'ye gelirken yolda durunca sahabe dedi ki خلاatı القaswa. Kasva hani çöktü, Kasva durdu, vazifesini yerine getirmedi. Peygamber dedi ki Kasva çökmedi. Kasvanın ahlakı da bu değildir. Aynı zamanda fili Mekke'den hapseden Allah Kasva'yı da Mekke'den hapsetti. Yani nasıl ki Ebrehe filleriyle Mekke'yi kuşatmaya geldiğinde Allah fillerin önüne set çektiği, yönlerini Kabe'ye döndürdüklerinde filler yürümedi, yönlerini diğer tarafa çevirdiklerinde filler başka tarafa gittiler. Bu nasıl Allah'ın kaderiyle oldu? Çünkü fil ne anlasın şeriat'tan. Yani Allah ona desin ki sana vacip kılıyorum Kabe'ye gitmeyeceksin diye. Fil ne anlar şeriat'tan. Allah kun der, ol der, fil olduğu yerde çakılır kalır. Aynı şekilde Allah kaderiyle de kasvayı tuttu, kasva Mekke'ye doğru gitmiyor dedi. sallallahu aleyhi ve sellem. Yani beni burada hapseden durduran şey benim gördüğüm bir maslahat değildir. Beni burada durduran şey alemlerin Rabbi olan Allah ve onun kaderidir dedi. Ve gerçekten de öyle oldu. İki sene önce oraya girmelerine müsaade etmeyen Allah, iki sene sonra aynı Mekke'i fethet etmek için tekrardan oraya gitmelerine Allah subhanahu wa ta'ala izin verdi. Demek ki bilinciyi neden de Allah'tı, kaderiyle ikinciye izin verip peygamberi yola çıkaran da Allah'tı, şeriatıyla. Doğal olarak sen Hudeybiye kendine delil alabilmen için bütün alimlerin ittifakıyla ya ilk saydığım iki maddede olduğu gibi şeriat'a bir muhalefet olmayacak ya da üçüncü maddede olduğu gibi sen Allah'tan vahiy alacaksın ki Müslümanlardan geri çevirdiğini Allah mutlaka onlara bir çıkış kapsa açacak ve kaçacaklar. Ve bundan dolayı hadisi şerh eden bütün alimler şunu söylüyorlar. Mesela İbnü'l Arabi, Kadı İbnü'l Arabi, Kur'an'da. Quranda, şey İbnı Hazım e, İhkamda diyorlar ki bugün bir yönetici çıksa, kafirlerle bir anlaşma yapsa ve Müslümanlardan birini kafirlere vermeye kaksa bununla istidlalese bu batıl bir istidlaldir ve yaptığı da kesinlikle doğru değildir. Çünkü bu peygamberimize has bir durumdur. Peygamberimiz demiştir ki Allah onlara mutlaka bir çıkış kapısı açacaktır diye. Onun için bir şeyi kendimize delil alırken yani bir fikre kanaat olup ondan sonra ona delil aramak yerine daha ziyade bir bir şey delil alacaksak önce onu etraflıca bakıp bu konu hakkında ne söylenmiş ona bakmak lazım. Bakın kardeşlerim, bu insanların birçoğuna yani bunu delil alanların geneline söylüyorum. Belki istisnaları olabilir. Ben mezhebe ittiba etmiyorum. Hadislerle amel ediyorum dediğinizde bunu kesinlikle kabul etmezler. Sen müştehit değilsin derler. Dikkat edin buraya. Hadislerden hüküm çıkaramasın. Ne yapman lazım? Müştehit imamlardan hadislerden hüküm çıkaran birine dönüp ondan hüküm alman lazım derler. Ama aynı adamlar kendileri hadislerden hüküm çıkarırken çok rahat hüküm çıkarıyorlar. Yani akideye taalluk eden meselelerde Sanki zannedersen her bir tanesi müctehit mamı bu şekilde hüküm çıkarıyorlar. Eğer biz müştehit imamların görüşlerine döneceksek siz de döneceksiniz. İki tane tartıyla tartmayın. Yani bize gelince az tartıp kendinize gelince fazla tartmayın. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi adaletin tartısıyla tartın. Biz müştehitlere döneceksek siz de müştehitlere döneceksiniz. Zaten hadis kitaplarının şerhlerini açıp bakarsanız da bu hadislere alimlerin yapmış olduğu yorumları göreceksiniz aynı zamanda. Diğer söylediğim meselelerle alakalı da zaten ben e, bununla alakalı uzun bir müddet e, ders yaptım. İşte Yusuf Aleyhisselam'da diğer meseleler de bunlara cevap verdim. Şimdi hocamız dersi bitirirken de bir güzel bir fıkra anlatıyor. Tabii fıkrayı zıdda anlatıyor ama kendisi içerisinde olduğunu bilmiyor fıkranın. Diyor ki ben fıkrayı da anlatayım. Fıkra da güzel bir fıkra zaten ilmi siyaset yani bunun şeyini anlatıyor. Şimdi diyor, çocuğun bir tanesi çok güzel ilim öğrenmiş. Yani şunun için anlatıyor tabi. Mayda 44 haktır. Ama mayda 44'ü her yerde söyleyemezsiniz. Yani siyaset bilmeniz lazım diyor. Çocuğun biri diyor ilim öğrenmiş bir medresede, Hocasına demiş artık bana müsaade et ben gideceğim anlatacağım. Hocaya demiş ki diyor Yavrum, sen daha ilmi öğrendin ama siyaseti öğrenmedin. O da demiş ne siyaseti? Ben ilmi yedim yuttum beni bırak. Bu gitmiş tabi bir beldeye bir camiye girmiş. İmam hürafa anlatıyor, bidat anlatıyor insanlara. Kalkmış demiş ki ey insanlar, bu imam yalancıdır, hurafecidir, bidatçıdır diye. Tabi diyor, insanlar buna saldırmışlar. Vay efendim sen bizim hocamıza böyle mi dersin? Bunu temiz bir dövmüşler. Bu da geri hocasının yanına gelmiş. Hocam demiş, gerçekten ben ilmi siyaset öğrenmeye ihtiyacım var. Hocaya demiş, gel şimdi bakalım benimle. Veya kendisini mi yollamış? Artık içerik önemli. Gitmişler iki sene falan sonra, hoca tekrardan hürafa anlatıyor minberde. Bu kakmış demiş ki, efendim demiş sizin bu hocanız öyle mübarek bir hocaki öyle değerli bir hocaki övmüş övmüş övmüş. Kim demiş bunun sakalından bir kıl koparırsa cennette, cennetin anahtarını da eline almış olur diye. Tabi millet saldırmış hocaya hocanın sakallarını yolunca, hocada feryat figan memleketi terk etmiş gitmiş. Şimdi burada şey ne kardeşlerim burada anlatılan şey ne siyaseti bilmezseniz diyor eğer. Sadece ilimle hareket ederseniz doğrudur, anlattığı şey bidattır, batıldır. Ama siz zararlı çıkarsınız demek istiyor. Yani yine mesele faydaya dönüyor farkındaysanız. Şahsi kişisel faydaya dönmüş oluyor. Şimdi ben de bir tane fıkra değil. Ben de size bir tane mesele anlatayım inşallah. İki tane kedi kendi aralarında bir yoğurdu paylaşamıyorlar. Yoğurt koymuşlar önlerine. Yoğurdu paylaşamıyorlar. Tabi o sırada tilki gelmiş. Tilki demiş ki ne hayırdır demişler işte, yani yoğurt var ne kadarını ben yiyeceğim ne kadarını sen yiyeceksin anlaşamıyoruz. Ya tilki demiş kolay siz bana bir terazi getirin beni de aranızda hakem yapın ondan sonra ben teraziyle tartarım yarı yarıya sen yersin yarısını sen yersin olur biter tamam demişler teraziyi kurmuşlar tilki bir teraziye bir kaşık koymuş öbür teraziye iki kaşık koymuş tabi öbür terazi ağır gelmiş e, bu fazla oldudur demiş şundan bir kaşık alayım yemiş bir kaşık ondan sonra bu sefer bu azalmış. bu fazla olmuş. E bu eksik oldu demiş. Dur buna koyayım. Buna biraz eklemiş. Bu sefer bu fazla olmuş. Dur demiş bir kaşık daha alayım dengelensin. Diye diye diye diye til şey kediler bir bakmış ki şey bitti. Ee, yoğurt bitti. Yani tilki yoğurdu yedi bitirdi. Batı sizlere İslami partiler kurdurup kendisini de sizin aranızda hakem tayin edip sürekli size yoğurt yediriyor. Siz farkında olmadan sana diyor seninki, mürcininki biraz fazla olduğunu idam edeyim. Sen biraz burada gevşetiyorsun. Sen biraz burada gevşetince öbür tarafta öbürünü serbest bırakıyor. Sen diyorsun tamam artık rahatız. Yeni kanunlar çıkaralım, başörtüsünü serbest bırakalım. Sen tam biraz açılıyorsun. Başka bir yerde darbe yapıyor, biraz daha yoğurttan alıyor. Sen biraz daha hemen putperestliğe geri dönüyorsun. Efendim biz demokrasiye işte Atatürk'lü köken kılıflarına ömür bu şekilde gidiyor. Ne bir mesafe kat ediyorsunuz, ne bir şey yapıyorsunuz, sadece onların isteklerini yerine getiriyorsunuz. Onlar da sizin sermayeden habire yiyorlar. Yani habire sermayenizden sizin yiyorlar. Siz siyaset yapıyorsunuz da Filistin'de akın kan mı duruyor? Siz siyaset yapıyorsunuz da Arakan'da tecavüze uyan kadınların sayısı mı azalıyor? Siz siyaset yapıyorsunuz da Suriye'deki insanlar açlıktan biraz daha mı fazla karınları doyuyor? Hayır. Sadece siz bir yerin sorununu çözüyorsunuz. Size göre hani siz geldikten sonra Gazze'deki imkanlar daha genişledi ve Filistin halkı görece rahata kavuştu. Filistin halkı görece rahata kavuştu ama emin olun Filistinlere sorsaydınız siz efendim biraz rahatlayacaksınız ama Suriye halkı bunları yaşayacak deseydiniz Filistinler diyecek ki biz halimizden memnunuz bu böyle gitsin biz başkasını da istemiyoruz diye Filistini yüzde bir rahatlatıyorsun ama siyasetinden ötürü senin Suriye'de binlerce milyonlarca insan per perişan bir vaziyette yaşıyor Ve Arakan'da Türkçe işte Türkmenler dünyanın dört bir tarafında per perişan bir vaziyette yaşıyorlar bu bir oyun bu tilkinin kedilerin önüne yoğurt koyup sürekli bir teraziden bir kaşık alıp öbür teraziye biraz daha eklemesiyle olan bir oyun. Eğer hani işi fıkralarla, meselelerle götürecekseniz sizin içinde bulunduğunuz durumu anlatan daha güzel meseller, daha güzel fıkralar var. Onlara bakabilirsiniz ve meseller ve fıkralar da hüccet değildir zaten. Meseller ve fıkralar hüccet değildir. Allah Resulü Mekke'deyken siz Müslümanların şu an içinde bulunduğu durumdan çok çok daha zor durumlar yaşıyor olmasına rağmen Allah Resulüne çok rahatlayacağı teklifler sunulmasına rağmen Allah Resulü Allah'ın hakkını, bütün hakların önüne geçirdi ve kesinlikle ama kesinlikle kafirlerle aynı platformda, onlarla bir arada bulunmayı kabul etmedi. Ama bu onu davet yapmaktan da koymadı. Yani parlamentoya girip hiç davet yapan gördünüz mü siz kardeşler? Ben hiç parlamentoda insanlara Allah'ın ayetlerini anlatan, insanları İslam şeriatına davet eden ben kimseyi görmedim. Herkes hani oralara girmeliyiz, oralarda İslam'ı anlatmalıyız diyor. Oraya girdikten sonra biz İslami bir parti değiliz demeye başlıyorlar. Oraya girdikten sonra efendim kim işte bunlar İslami bir partidir derse bizimle İslam arasındaki fark işte dağla bilmem ne arasındaki fark gibidir demeye başlıyorlar. İnsanlar kendi kendilerini kandırıp ellerinde bulunan geleneksel yoğurttan da geleneksel dinden de ha bile tilkinin şeyine tilkinin kaşına pay vermiş oluyorlar. Onun için kardeşlerim bu dinlemiş olduğum vaazla alakalı Hani bu konuyla ilgili konuştuğu için veya bu kampanya ile başlayan kampanya ile ilgili konuştuğu için hoca bunu söyledim tabi burada son olarak konuyu kapatırken kardeşlerim şimdi doğuda biliyorsunuz yeni bir parti kuruldu bu kurulan parti işte Hüda Hüdapar isim olaraktan bunun işte yöneticileri işte Bingöl milletvekili vesaire veya işte bunlara bağlı insanlar kendi hesaplarında Bugüne kadar hiç yoktular. Şimdi nereden çıktılar? Yani şunu demek istiyorlar. Bizler HDP adına çalışıyormuşuz. Yani hani biz uğraşıyoruz ki millet HDP'ye para oy vermesin. Millet işte HDP'ye para oy vermediği zaman millet HDP'ye oy vermiş olacak. Doğal olarak da biz işte HDP yine çalışmış oluyoruz sözde. Bugüne kadar bu adamlar yoktular. Niye illa biz bu seçime girdik şimdi başladılar? Bugüne kadar biz vardık. Sizin partiniz olmadığı için bizim yaptıklarımız dikkatinizi çekmiyordu. Böyle olabilir mi acaba? Yani bugüne kadar biz neredeydik değil, sen neredeydin bugüne kadar? Çünkü sen de bir zamanlar bu yolla bu yolun yol olmadığını, bu yolla İslam'a hizmet etmeye çalışanların münafık insanlar olduğunu söylüyordun bir zamanlar. Boşuna lafa çevirmeye gerek yok. Kervanları, şehitler kervanını insanlara bir dinletin bakalım. Demokrasi hakkında, meclis hakkında, parlamento hakkında, partiler hakkındaki görüşlerinizin ne olduğunu veya bunlara genel olaraktan nasıl baktığınızı insanlar görsünler. Sen bugüne kadar partinin olmadığı için bizim partiler ve seçimle alakalı yapmış olduğumuz çalışmalar senin dikkatini çekmiyordu. Ama bugün sen parti olduğun için sen bunu kendi üzerine al almış oluyorsun. Bir de işin ikinci bir boyutu kardeşlerim. Şimdi normalde bir insanın başka bir insanı birilerinin hesabına çalışmakla itam etmesi bu. Bir insana yapılabilecek olan en büyük zulümlerden bir tanesidir. Hatırlarsanız ben burada bir soruya cevap verirken size şunu söylemiştim. Birinin kafir olduğuna inanıyorsanız ona kafir dersiniz. Birinin hatalı olduğuna, birinin geveze olduğuna ne inanıyorsanız onu söylersiniz. Ama bazı öngörülerde bulunup birilerinin devlete çalıştığını, siayeye çalıştığını, Mosad'a çalıştığını söylerseniz Allah muhafaza bu çok ağır bir şeydir ve İslam'ın hakimiyetinin olmadığı yerlerde bu mermi bir gün dönüp sizi bulur. Yani bir gün mutlaka gelip sizi bulur. Şimdi 90'lı yıllarda sen doğuda PKK ile çarpıştığında izletlice onların tehditleri karşısında onlara karşılık verdiğinde bütün Türkiye'nin ve İslam camiasının nezdinde sen devlet adına PKK ile savaşan bir cemaattin. Yani devlet orada PKK ile mücadele edemiyordu sokaklarda. Dağda mücadele ediyordu ama şehrin içinde mücadele edemiyordu. Sen devlet adına bu mücadele yürüttün dendiğinde sen bu iddiayı kabul ediyor musun? Sen bu iddiayı kabul etmiyorsun. Ne diyorsun? Bizim o gün kendimize göre şartlarımız vardı ve biz bu şartlarda kendimizi müdafaa etmek için PKK'nın saldırılarına karşılık verdik. Demek ki herkesin kendine ait bir gündemi, herkesin kendine ait bir uğraşı var. Sen parti olduğun için senin gündemin partidir. Biz ise partiye ve seçimlere karşı olduğumuz için bizim gündemimiz de budur. Sen 90'lı yıllarda ne kadar devletin hesabına çalışmışsan biz de şu anda o kadar hedefenin hesabına çalışıyoruz. Eşit eşit. Kendin için bunu kabul ediyorsan eğer biz de kendimiz için bunu kabul ediyoruz. Yok eğer kendin için bunu kabul etmiyorsan ve diyorsan ki bu sadece bir şeydir. Bu sadece bir işte bir ortamdı, şartlardı ve biz de böyle inanıyoruz zaten. Kesinlikle ama kesinlikle burada defalarca size bunu söyledim kardeşlerim. Biz onun Amerika'nın Türkiye'deki adamı olduğunu söylemiyoruz ama. Çünkü Bilmeyerek bazı yanlışlar yapıyor olabilir ama biz bu adamın gidip onlarla oturup ben İslam ümmetine zarar vereceğim diye ben sizinle anlaşma yapıyorum diye bir anlaşma yaptığına biz inanmıyoruz. Biz Hizbullah'ın devletle anlaşıp PKK'ye karşı savaştığına inanmıyoruz. Biz dünyanın falanca yerlerinde bazı alimlerin ülkeleriyle anlaşıp cezaevlerinden serbest bırakıldıklarına inanmıyoruz. Çünkü bunlar Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği ve sadece müşriklerin ortaya atmış olduğu iddialardır. Hepimiz zayıf durumundayız. Bugün bizim insanlara bir takım zanlarla ve öngörülerle söyleyeceğimiz şeyler yarın dönüp aynı şekilde bizi de bulabilir. Müslüman basiretle hareket eden insandır. Sen benim harici olduğuma mı inanıyorsun? Sen bana harici diyebilirsin. Senin hakkındır. Benim eğer gerçekten harici olduğuma inanıyorsan elbette bana harici diyeceksin. Soba diyecek halin yok. Ben de senin müşrik olduğuna inanıyorsan ben de sana müşrik diyeceğim. Allah kıyamet gününde bizim aramızda hükmedecektir. Allah... Kıyamet gününde bizim aramızda hükmedilecektir. Ama ben senin namusunla itham edemem. Ben seni hırsızlıkla itham edemem. Ben seni başkaları tarafından kullanılmakla itham edemem. Bunlar şahitlerle beraber sabit olması gereken, ispat edilmesi gereken meselelerdendir. Onun için yani bunlar şimdi bir de şöyle akıllıca düşünmek lazım. Yani ben mesela kendi adıma söylüyorum. Bölgede Hüdapar mı güçlensin, hedefe mi güçlensin? Benim işime gelen Hüdapar'ın güçlenmesidir. Yani hdp bölgede güçlense bana ne şeyi var ki? Hdp bize suikast düzenlemek için sürekli elinden geleni yapıyor. Her hafta polis geliyor sizin hakkınızda suikast, suikast ihbarı var. İşte devletten koruma talep edin. Koruma talep ediyor musunuz diye. Her hafta adamlar bize bir şey getiriyorlar. Böyle bir durumda, böyle bir ortamda hdp'nin güçlenmesinin bana bir şey olabilir mi? Bana bir faydası olabilir mi? Eğer ben birilerinin güçlü olmasını istesem veya biz müslümanlar olarak birilerinin güçlü olmasını istemesek HDP size saldırdığı zaman, Müslümanlar size gelip kardeşler, eğer siz istiyorsanız bu saldırının İslam'a yapılmış bir saldırı olduğunu düşündüğümüz için biz size destek veririz demezdi bu insanlar. Yani, nankör olmamak lazım. Hani insanların kendi inançları gereği yapmış olduğu bir takım çalışmaları kendi üstüne alınıp, şimdi bazı yapılar var kardeşler, dünyanın kendi etraflarında döndüğünü zannediyorlar. Yani bu da aşırı şeyden kaynaklanıyor. Kendini dev anasında görmekle alakalı bir durum. Yani sanki Türkiye'de var olan bütün çalışmalar işte o cemaatin önünü kesmek için onların bölgede güçlenmemesi için yapılan çalışma Allah'tan korkma, korkmak lazım. Yani insanlar sizi bu kadar büyük görüp bu kadar fazla değer atfetmiyorken sizin kendinize bu kadar değer atfedip bu kadar kendinizi büyütmenizin bir anlamı yok. İki, davetinize insanlar hiç zaman icabet etmezler. Partinize oy vermeyenler ajan. Başka partiye oy verenler ahmak, kandırılmış olan insanlar. Sizin yapmış olduğunuzu, yolun şirk olduğunu söyleyenler, devlet tarafından kullanılanlar. E ayıptır sorması. Taban olarak kimi kazanmayı düşünüyorsunuz siz kendinize? Sizin dışınızda kalan herkes vahdet, vahdet, vahdet, vahdet. Ama bu tahrir kullanılıyor. Bilmem hangi cemaat kullanılıyor. Bilmem hangi cemaat mite çalışıyor. Bilmem hangi cemaat bölgede biz güçlenmeyelim diye var. Bizim içimizden çıkanlar yani bizi kastediyorlar. Biz bölgede işte efendim şunu yapmayalım diye var. E geriye kim kaldı? Zaten geriye bir siz kaldınız, bir hedefe kaldı. Yani geriye de başka kimse kalmadı zaten. Allah'tan korkmak lazım. Burada bana defalarca sorulmasına rağmen size ben bir şey söyledim kardeşlerim yine söylüyorum. Mesela biz Hizbullah cemaatinin içinde bulunmuş olduğu durum itibariyle İbrahim'in milletinden sapan bir cemaat olduğuna inanıyoruz. Ama biri gelip bize derse ki bu adamlar sistemle masaya oturdular, anlaştılar. Sistem adına bundan sonra şunu şunu orada dur deriz işte Allah'tan kork. Bilmediğimiz, görmediğimiz. Kesin emin olmadığımız şeylerde, meselelerde insanları töhmet altında tutmaktan Allah'tan kork. Şer eleştirdiğim bir şey var mı kardeşlerim? Şimdi biri burada gelse dese ki bize mesela, "Hüda parlılar hırsızdırlar, ilk ağzının payını ben veririm Allah'ın izniyle." Bu şer'i olarak ispat edilmesi gereken bir şey. Hüda hüda parlılar hırsızdırlar ne demektir? Böyle bir itham olabilir mi insanlara yönelik? Ama dersen Allah'ın şu ayetine, Resul'ünün sünnetine göre hak yoldan sapmışlardır. Bu senin görüşündür. Karşıdaki adam isterse beraber oturursunuz, bu konuyla ilgili konuşursunuz. Karşıdaki adam bunu istemezse eğer dersiniz ki, kıyamet gününde Allah bizim aramızda hükmedecek olandır. Yani çirkefleşmemek lazım. Şer'i olan lafızların dışına çıkmamak lazım. Mesela ben tekrar söylüyorum, o insanlar bizi aşırı kabul ediyorlar. Bunlar aşırılardır derlerse, emin olun bizim söyleyeceğimiz hiçbir şey yok. Bugüne kadar buradan hiç kimseye işte bize aşırıdır dediği için Cevap verdiğimizi gördünüz mü kardeşlerim? Mümkün değil. Adam bizim aşırı olduğumuza inanıyorsa bizim aşırı olduğumuzu söyleyecek. Elbette ki bu onun fikridir. Allah aramızda hükmedecektir. Ama bu tip şeylere gelince Allah'tan korkmak lazım. Hakeza Melih Gökçek de bunun paralelin bir oyunu olduğunu söylemiş. Şimdi ben bununla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim inşallah. Yani başkaları da bunu söyleyenler de var. İşte bu paralelin yeni bir oyunudur. İnsanlar oy vermesinler ki AK Parti'nin şeyleri düşsün. Paraleli bu ülkenin başına bela edenler sizlersiniz. Paralelden şikayet etme hakkına sahip sahip de değilsiniz bundan dolayı. Biz zamanında bu adamlar kafirdir. Bunlar müşriklerin de cennete gireceğini söylüyorlar. Bunlar Hristiyanların ve Yahudilerin Müslümanlardan daha faziletli olduğuna inanıyorlar. Bunlar dünya küfrüyle beraber İslam ümmetine karşı oyunlar ve tuzaklar içerisindeler. Bunların hocaları şöyledir, böyledir dediğimizde bunlar her senede bir defa bize operasyon yaptılar. Sizin onlara verdiğiniz yetkilerle, sizin onlara verdiğiniz silahlarla, sizin onlara vermiş olduğunuz işte paralarla bunları yaptılar. Siz sukut ettiniz. İslami camiye bunları size şikayet ettiğinde hayır dediniz. Biz bunlardan bir şer görmedik. Bunların kadroları var ve bunlar çok güzel çalışıyorlar. Dünyada bizi çok iyi temsil ediyorlar dediniz ve sonunda size darbe yapmaya kalkınca da bunlar kötü adamlar oldular. Biz bu konuda sizden daha akıllı olduğumuz için Emin olun ki biz kullanılmalıyız, siz kullanılırsınız. Çünkü kullanılmak akıllı bir meseledir. Eğer bu konuda bir bakın halinize biz mi daha akıllıymışız, siz mi daha akıllıymışsınız. Biz bu konuda daha akıllı davranmışız. Bu adamların iç yüzünü çok daha önceden görmüşüz. Çünkü demişiz ki kardeşler, en büyük siyaset vahyin siyasetidir. Allah'ın ayetlerini az bir paha karşılığında satan insanlar herkesi satabilirler. Yani bir insan bir defa dinini satılığa çıkarmışsa, o insanın satamayacağı hiçbir şey yoktur. Demişiz ve bu insanların da bütün ülkeyi satabileceğine inanmışız. Bu insanlar eğer umduklarında başarıya ulaşmış olsalardı, benle cumhurbaşkanı beraber cezaevinde volta atıyor olacaktık. Yani bugün ahkam kesiyorsunuz ama Melih Gökçek'le beraber belki cezaevinde kardeşlerimiz aynı koridorları paylaşacak olacaklardı. Allah lütfetti. Allah bunların şerrini insanlıktan İnsanlığı bunların şerrinden muhafaza etmiş oldu. Ama Allah'tan korkmak lazım. Bunların şerlerini ve batıllarını biz insanlara anlatmış olduğumuz zaman sizler bizi marjinal işte fikirleri dünyaya açık olmayan insanlar olarak isimlendiriyordunuz, alaya alıyordunuz. Bugün bizim sizi kendileriyle uyardığımız insanlar sizin başınıza şeyler ördüler. sizin başınıza çoraplar ördüler. Ondan dolayı eğer biri paralel tarafından kullanıldıysa on sene boyunca paralel tarafından kullanıldığınız için sizin bu ümmete hesap vermeniz veya insanlığa hesap vermeniz gerekir, diyorum. Tekrardan kardeşlerim son olarak bu çalışmaya katılan, bu çalışmada emeği geçen, bu çalışmaya maddi manevi destek sunan bütün kardeşlerinden Allah razı olsun. Allah azze ve celle bunu salih amel olarak onların mizanına yazsın. Allah subhanahu ve ta'ala bu çalışmaların devamını ve daha hayırlı olanlarını bize ihsan eylesin Ve güneşin üzerine doğduğu her şeyden daha hayırlı olan, kırmızı develerden daha hayırlı olan insanların hidayete ulaşması konusunda bizleri ve çalışmalarımızı vesile kılsın. Allah bizim hidayetimizi artırsın. Yanlış yaptığımız konularda bizim elimizden tutsun. Tövbelerimizi kabul etsin. Günahlarımızın karşılığını dünyada ve ahirette bize göstermesin. Bizi ıslah etsin ve razı olduğu kullarından eylesin. Allahumma amin. Vahiru <gülüyor> rabbil